Oh yeah. Çıkkasıydı. Bugün 18 Mayıs Salı Yıl 2021 Ay 5 Gün 138 Hızır 13 1442 Hicri Şevval 6 1437 Rumi Mayıs 5 Gün Mevsimi Dünya Müzeler Günü Günün Tarihi 12 yıl önce bugün 18 Mayıs 2009'da Türkiye'de Lepra yani cüzen hastalığının ortadan kalkması için olağanüstü çalışmalarda bulunan Çağdaş Yaşlımı Destekleme Derneği'nin kurucusu Profesör Doktor Türkan Saylan vefat etti. Günün malumatı. Dünya Müzeler Günü ve Haftası. 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü Türkiye'de 18-24 Mayıs günleri arasında düzenlenen Müzeler Haftası'nda kutlanmaktadır. Günün sözü aslında hayatın en güzel anı, her şeyden vazgeçtiğinde, seni hayata bağlayan birinin olduğunu düşündüğün andır. de göbelzak. Büyük saatli marif takmi. Yani. Açık Radyo burası 95.0 Açıkradio.com.tr Ve Açık Gazete başladı Bendeniz Ömer Maza Özdeş Özbay ve Ferya Kabil'den Oluşan ekiple birliktesiniz Hepinize günaydın Günaydın Günaydın Evet açılışımızı 1915'te Dünya Endüstriyel Çalışanları, Endüstriyel Çalışanları, IWW sendikaları bildiği için yapılmış. Biz sendika maaşıyla yaptık. Pete Seeger ve arkadaşları söylüyordu. Solidarity Forever. Sonsuza kadar dayanışma. Ralph Chaplin tarafından 1915'te beslenenmiş bir şey. Ve sonsuza kadar direniş. Çünkü Değişme. Çünkü bizi birlik güçlendirir diye devam ediyoruz. Bu şarkıyı neden çaldığımızı şimdi de e, vermek için Galyano'ya bakalım. Eduardo Galyano Hikaye Amcısı Türkçesi Süleyman Doğru Sel Yelincılık sağlandı mı? İşçiler genel grev esnasında tek bir kurşun atmadan Guayakil şehrini işgal etme ve 1922 yılının birkaç günü boyunca o günlerde bölge daha önce hiç görmediği bir huzurla tanışmıştı. Burayı yönetme suçunu işlemişler. İtaat etmek için doğmuş olanlar Tanrı'nın yönetmek için doğanlara ayırdığı yeri işgal etmişlerdi ki bu yenilecek halt değildi. Eklatör başkanı sükunetin her ne pahasına olursa olsun sağlanması emrini verdi. Ve düzenin yeniden sağlandığı ilan edildi. Ama her yıl Kasım ayında haçlar Guayas nehrine geri dönüyor. Bunlar o zaman başkanlık emriyle katledilip nehre atılan işçilere eşlik ederek yanlarında yüzmüş olan dayanışmacı haçlar. Eduardo Galliano Türkçesi Süleyman Doğru. Sel yayıncılık. Evet, şimdi tabi ki bugüne kısaca bir göz atalım. 1871 yılında bugün Paris Komünü eşit işe eşit ücret verilmesini kabul etmiş. 1943'te bugünse ise Adolf Hitler, İtalya'nın teslim olmaya yönelmesi üzerine Alaric operasyonunu başlatarak İtalya'nın Alman ordularınca istilası emrini 1944 yılında bugün Joseph Stalin Kırım Tatarlarını Kırım yaradası, Yarımadası'ndan sürgün etti. Sürgün edilen 193.865 Kırım Tatarı'nın %45'i sürgünde hayatını kaybetmişti. Sadece bu sürdüğünde bu bir katliam tabii yani 1944'te bugün bir katliamın başlangıcını görüyoruz. 1968'de bugün Fransa'da Mayıs ayaklanması diye bilinen Parimeh diye adlandırılan ayaklanma sürüyor. Başkan e, Degoy Romanya'daki ziyaretini beklenenden 12 saat önce bitirerek Alevacele ülkesine dönüyor. Sinemacılar Cannes film festivalini işgal ediyor. Önde gelen Fransız yönetmenleri, film yönetmenleri de eserlerini yetmişmadan geri çekiyor dayanışma için. Jüri de istiğal edince festival, dinlük Cannes film festivali sona ermiş oluyor. 1973 yılında bugün ise Türkiye 68 kuşağının sembol isimlerinden İbrahim Kaypakka'ya işkence de katledilmişti. Kaypakkaya'nın tutuklu bulunduğu cezaevinden alınarak işkencede katledilmesi ve ardından da faili meçhul ilan edilmesi sadece Türkiye tarihi açısından değil, dünya tarihi açısından da emsali görülmemiş bir hukukusuzluk olarak kayıtlara geçti. İbrahim Kaypakkaya'yı işkencede katledenler hala meçhul. Kaypakkaya dosyası hala açık duruyor. Evet, bu da hukuk açısından, hukukun üstünlüğü ve demokrasi açısından... Yuskarası bir durumun devam etmekte olduğu anlamına geliyor Evet şimdi dünyadaki duruma bir göz atmaya başlayalım derseniz Durum hiç parlak gözükmüyor dünyadaki uluslararası alimdeki durumda Şimdi İsrail'in Gazze şehrini bombalaması bir hafta geçen bir süre önce başlayan bu faciada Ölüm sayıları, yaralanma sayıları ve dram hızla büyüyerek devam ediyor aslında. Trajedi denebilir. Ufuk'ta da muazzam bir krizin belirdiği Açıkça ortada işte bu krizin öncülleri bir, haftalık, bir hafta bir günlük bir bombardımanında en az 200 sivil öldürüldü ve 59, en az 59'u çocuktu bunların. Aileler enkaz altında ve sünellerde hapse olmuş halde beklişiyorlar. Bululan trafolar, yakıt tahsisinin kesilmesi sonucunda elektriğin gitmesi, patlatılan su boruları ve kanalizasyon hattları, sonuç her yerde karanlık sokakları resmen dışkı götürüyor. Korkmuş bir manzara, Yunuslararası Enstitüsü anlatıyor. Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi diye adlandırılan ve 14 yıldır İsrail ve Mısır'ın ortak ablukası altında yaşayan 2 milyon civarında Filistinli'nin hali Arap bölgesde işte. doğrusu bu konuda çok şeyler var. İlginç Bekleyin bir de. şekilde bütün dünyadan ses yükselince dün İsrail e, devletin resmi Twitter hesabı Şimdiye kadar herhalde tarihte hiç görülmemiş, ilginç bir e, mesaj serisi attı. Emojiler kullandı. E, bilmem e, gördünüz mü Ömer Bey? Rocket, Hayır, em, roket emojileri var. 150 kadar sadece roket emojisi yapmışlar. 3-4 tweet arka arkaya anca o, o kadar şeye sığmış. İşte bunları bize atıyorlar diye emoji paylaşarak e, bir e, sosyal medya kampanyası yaptı. İsrail resmi hesabı. Evet, Tabii alay konusu bu, oldu. Komedinin de son noktasından bahsediyoruz herhalde yani. Evet, ee, kesinlikle. Ne e, deneyeceğini bilemiyorum. Çok önemli tanıklıklar da var. Hem e, Filistinlilerden, hem e, İsrailli e, gazetecilerden, akademisyenlerden, hem bu Birleşmiş Milletler temsilcilerinden, uluslararası e, göçmenler e, şeyinden onları da kısmen göçmen örgütlerinden değirtmeye çalışabiliriz. Çok o, gerçekten büyük bir kaygı verici durumla karşı karşıyayız. Gazete yaşayan Filistinli bir akademisyen ve aktivist Rıfat Alarir ile konuşmuş Demokrasi'nin ağda. Ve çok özetle şey diyor, bu yeni bir şey değil diyor. Rıfat Alarir. Bu İsrail'in ta 1948'de başlattığı saldırının yani nakba dediğimiz şeyin olayın, felaketin devamı İsrail açıkça bizi yok etmeye çalışıyor diyor. Gazete eleşeyen ve e, Associated Press AP, Uluslararası Haber Ajansı'nın adına El Cezire'den yaptığı yayınlarla bilinen Filistinli kadın gazeteci Yumma El Said'le yapılmış bir söyleşi var. Yenilerini artık bombardımandan sonra binanın yıkılması üzerine El Şifa Hastanesi binasından sürdürmek zorunda kalıyorlar. Ve Yuma El Said şöyle diyor. Bu bir tesadüf değil diyor. İsrail Associates Press ve El Cezire bürolarını kasıtlı olarak bombalıyor. Bu İsrail'in medyayı hedef alma modelinin bir parçası zaten demiş. Durumu ortaya açıkça koymuş. Birleşmiş Milletler'in yakın doğudaki Filistin'in milticiliğine yardım ve bayındırılık ajansı diye çeyilebilecek UNRWA, UNRWA operasyon direktörü de Mathias Şmale'de konuşmuş. Örgütüm UNRWA diyor Gazze milteci kampını bombalayarak 10 kişilik bir ailenin tamamını öldüren İsrail'i kınamaktadır demiş. Ve Ömer adında bir 5 aylık bebek enkaz altından sağ çıkarılırken annesinin ve dört kardeşinin ölmüş olduğu gibi akıl almaz trajedilerin an meselesi olduğu bir durumdan bahsediyoruz açıkçası ve dünyanın bir kısmı tamamen seyrediyor özellikle siyasetçiler ee, en önemli açıklamalardan bir tanesi İsrail'in insan hakları grubu Bıt ee, hatırlanacaktır yakın bir zaman önce büyük bir, bir e, kampanya başlatarak nihayet şeyde İsrail'in aslında bir savaş suçu işlemekte olduğunu ve e, tıpkı bir zamanların Güney Afrikası gibi Beyazların hakimiyetini temsil eden e, politikaların bir devamını yaptığını inan eden bir şeydi. Gayet insan hakları onun başkanı apartheid yani apartheid politikası demişti ve Birleşmiş Milletler'de bunu İnsan Hakları da kabul etmişti. Yani, işler ciddiye baş, alınmaya kısmen başlamıştı ve bütün dünyada da gösteriler oluyordu. Ee, i̇nsan Hakları Grubu Bepüselem Direktörü Hagay El Hadda e, şöyle diyordu Dimokrasina'da yaptığı konuşmada mülakatta İsrail iki basamaklı iki katmanlı bir toplum seçti alttakiler ve istekiler diye şimdi bu konuda da bir Agay Elhad'ın e, Betselam grubu direktörü kendisi, -Bet e, New York Times'e yazdığı bir op ed diyorlar onlara işte bir makalede fikir yazısında İsrail iki başlamaklı bir toplum seçti şiddet bunun kaçınılmaz sonucudur şiddetten kaçılamazdır Peki şeyi soruyorlar kendisine, silahirin savaş suçları işlediğini neden, neye dayandırarak söylüyorsun? E çünkü çok basit, öyle yapıyor diyor. Yani uluslararası hukukta iki temel kriter vardır diyor, savaş ve çatışma durumlarında. Sivillerin korunması öncelikli hedeftir. Bütün uluslararası hukuk tarihi Birleşmiş Milletler kurulduğundan beri bilinen çok net kurallardır bunlar, sivillerin korunmasını. Hasımlar varsa, hasımlar karşısında gözetmek gözetmeksizin ölçülülük, orantılılık ülkelerine uygun davranmak gerekir. Uluslararası hukukun iki temel ilkesi budur. Ve bu ülkelere uygun davranmamak savaş suçudur. Yani Nazilere uygulanan, sonra da devam eden, Nürnberg mahkemelerinde tescil edilen temel hukuk kuralları, uluslararası hukuk kuralları söylüyor. Bizzat Tan sonra da e, e, e, Yahudilerin yok edilmesine yol açan uygulamalarına bunu yıkıran ustası bu. Yani her ülke diyor el had, -el -had her ülke ve sorumlu herkes insan hayatını kurtarmakta yükümlüdür. Yani bu oradaki vatandaşlar, İstahirliler, Filistinliler ya da Müslüman ülkeler, sorunu Müslüman olan ülkeler vesaire her ülke ve dünyadaki her vicdan sahibi, sorumlu herkes insan hayatını korumak ve öncelikle korumak ve Ve bunu yapmamak kesinlikle politik bir tercihtir diye çok net olarak sormuşuz. Doğru. Türkiye'den de 150 akademisyen, sanatçı, net bir artıys. Filistin'i yüzü aşkın çocuğun gerçek ve mermilerle parçalanarak öldüğünü belirterek şöyle diyor. Türkiye başta olmak üzere İsrail'de ekonomik bağlar içindeki hükümetleri Filistin için gerçek ve sonuç alıcı ekonomik ve diplomatik baskı kurmaya davet ediyoruz. Filistin'in de sadece bir şey yaptığını aslında sadece yani iş politikaya da bir eleştiri yöneltiliyor bu metinde ekonomik ve politik yaptırımları içermeyen hamasi söylemlerin Filistin halkının yaşadığı zulüm karşısında etkisiz olduğu açıkleniyor ve dolayısıyla da daha Türkiye'ye başta olmak üzere işte bütün hükümetleri, ekonomik bağları olan İsrail'le Filistin için gerçek ve sonuç alıcı ekonomik ve diplomatik baskı kurmaya davet ediyoruz diye uluslararası hukuka Demokrasi, barış ve halkların kardeşliğinden yana olan bizler, Filistin halkının mücadelesinin yanında olduğumuzu duyuruyoruz. İsrail rejimini kınıyor, zulme, işgalci ve militarist politikalara son vermeye çağırıyoruz. Türkiye başta olmak üzere İsrail'le ekonomik bağlar içindeki hükümetleri işte baskı kurmaya da davet ediyoruz diye tanınmış isimler var. İsmini sayacak vaktini yok. Ancak yani, bu evet. açıklamanın aksine dün Washington Post'ta ilginç bir haber yer aldı. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık 4 milyar dolar İsrail'e askeri yardımda yaptığı askeri yardım yaptığı biliniyordu. Biden tarafından da eleştirilmişti bu yasayı, bu yardımla tekrar gözden geçirme. Pardon, Biden yanlış Biden, söyledim. Bernie Sanders'ta. Evet, Sanders, Biden. Evet, Eleştirilir Yahudi olan Bernie Sanders. Evet, Washington Post ise ilginç bir haber paylaştı. Mayıs, 5 Mayıs'ta meğer İsrail'e İsrail 735 milyon dolarlık füze satışı anlaşması yapılmış. ABD ile İsrail arasında ve kongreye göndermiş Biden yönetimi. Yani Gazze'ye yönelik saldırılar başlamadan hemen birkaç gün önce... Bu askeri yardım anlaşmasının, askeri silah satışı özür dilerim anlaşmasının yapıldığını e, söylüyorlar. Dolayısıyla değil e, ekonomik askeri herhangi bir e, yaptırım. Aksine e, silah satışı gerçekleşiyor. Ve hatta bu haber içerisinde e, El Cezire'nin Associated Press'in bulunduğu binayı vuran füzelerinde Amerikan yapımı e, olduğu söyleniyor. Evet bu aslında gerçekten... E yani ilk defa duymadığımız şüphesiz tabi insanlık tarihi bu gibi rüyakarlıklarla ve facialarla dolup taşıyor lebalet ama bu doğrusu bu hemen çocukların katledildiği yani 60 çocuk öldürüldü ya evet. ee, bir çok kadın öldürüldü hepsi sivil öldürülenlerin parçalanarak enkaz altında kaldılar şimdi işte sokakları resmen pislik götürürken Karanlık sokaklarda büyük bir facia yaşanırken bunun sorumlularından bir tanesinin Amerika Birleşik Devletleri'nin silah satıcıları olduğu ve hükümetin de buna yardımcı olması hakikaten insanın kanını dolduracak bir şeydi. Washington Post ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük gazetelerinden birinde yer alıyor bu ve yani Biden bizzat 5 Mayıs'ta haber vermiş Kongre bunu satıyoruz. Yani birkaç gün önce, İsrail kuvvetlerinin bombardımanı başlamadan önce, yani 1200'den fazla yaralı vardı. Şimdiden 200 kadar civil ölü Bunlardan yaklaşık 60 çocuk bir kez daha ve on binlercesi, on binlercesi binlerce yerlerden yurtlarından olduğu terk ettiği bir durumdan bahsediyoruz. Evet, Boeing ve General Dynamics şirketlerinin Gazze'deki temel binaları diyor, 8 katlı daha büyük binaları işte AP ve El Cezire'nin e, ofislerinin bulunduğu binaları da yok eden e, bir şey. E, yani Filistinli Amerikalı yazar Yusuf Zinnunayyer de ve aynı zamanda politik analiz e, bayağı açıkça e, suç ortaklığı Uluslararası suça ortak olmak demiş. E, bağımsız gazeteci Alex Kane de bu bombalar onaylanırsa gazetenin üzerine düşecektir ve muhtemeldir diye o sıralarda vermiş, yazmış zaten. Bu satış haberleri üzerine Çok eci bir e, durumdan bahsediyoruz. Şimdi e, şu anda da Amerika Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken, Anthony Blinken, e, bu e, İsrail ordusunun e, açık yalanı var ya, Hamas'ın askeri istihbarat unsurlarını barındırdığı için bombaladığını söylediği, e, Sosyal ve Cezirik, bu bu televizyon kanallarının ajans programı var. E, televizyon kanallarının çalışanlarının kullandığı, gazetecilerin kullandığı binada Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmediklerini yani söyleyerek biz de Amerika Birleşik Devletleri'nin de Birleşik... ee, de başbakanı da İsrail Savunma Bakanlığı'nın ve Başbakanı'nın dünyanın Netanyahu'na söylediklerini yalanlaması gibi bir duruma bunu söylemek zorunda kalıyor. Diyorum. Çünkü İsrail'in iddiası buydu. Biz Amerika Birleşik Devletleri'ne de bilgi verdik diyordu. Neden vurduğuna dair. Blinken ise, yani Amerika Devletleri Dışişleri Bakanı, hayır bizim elimizde böyle bir kanıt yok. Kendi istihbarat bilgilerinde de zaten olmadığını söylüyor. Böyle bir şey de gösterilmedi diyor ve bu 12 katlı binayı düzenlenen saldırı hakkında bir gerekçe sunmalarını talep ettiklerini de belirtmiş. Evet, açıkça söylemek gerekir ki... E yani Biden de mecbur kalmak e, kalmış gibi gözüküyor şimdi Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir ateş kese. çünkü baskılar çok yükselmeye başladı e, ve yani Avrupa Birliği de bölünmüş durumda Arap devletleri de bölünmüş durumda inanılmaz şeyler oluyor yani ne diyeceğimi e, bilemiyorum ama hiç şaşırdığını söyleyemeyeceğim tabi herhalde sen de şaşırmamız. Ama yani gerçekten e, etik açıdan, yanlış politik değil, etik ahlak açısından da insanlık dışı bir durumla karşı karşıya kaldığımızı açıkça söylemenin büyük bir rüya devam ediyor. Bu arada T24 e, gazetesinde Gündüz WhatsApp'ın, e, yazar ve psikolog Gündüz WhatsApp'ın Demişsen, i̇lginç bir yazısı var. İsrail'e ne yapmadı diye. Ee, ve şöyle özetlemiş, e, özetlemeye çalışayım. Güney Afrika'daki apartheid rejimi Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan öğrenci hareketinin çok uluslu şirketlerin ırkçı rejimle iş yapmalarını durdurmaya zorlamasıyla yıkılmıştı diye hatırlatıyor Mandela. 27 yıl hapiste kaldıktan sonra işte e, ANC'nin başında ve bütün dünyadaki dayanışma gösterisi karşısında dayanamayan rejimi hatırlatıyor. Ve şöyle bir yazı yazmış İngilizce işte bir fotoğraf var. Yıl 1978 evet. Türkiye'den 6 akademisyen Ömer Madra, Erdal Yavuz, Baskın Oran, Şükrü Güven Doğu Ergil ve ben Beyrut'teyiz. Ankara'nın Filistin Kurtuluş Örgütü'nü tanımadığı FKÖ'yü, Yaser Arafat'a terörist dediği günler. Boğaziçi Üniversitesi rektörünün korkusundan Filistinli öğrencilerin folklor gösterisi yapmasına izin vermediği bir ülke. Türkiye. Beylik'te bizler PKK PK FKÖ'nün Filistin Kurtuluş Örgütü'nü davet Amacımız memlekete döndüğümüzde uçak kaçıran teröristler olarak tanıtılan Filistinlilerin Eğitim, sağlık, adalet gibi kurumlarıyla işgal altında topraksız bir devlet olduklarını elden geldiğince kamuoyuyla paylaşmak, Türkiye'nin PKÖ'yü tanıması yolunda pencere açmak. Dört gün beklediğimiz davet sabah üçte geldi. Apar topar uyandırıldık, gözlerimiz bağlandı. 15-20 dakikalık bir yolculuktan sonra gözlerimizi tekrar açabildiğimizde karşımızda Yaser Arafat, Yardımcılarından Ebu Hasan ve Türkiye'deyken bizle temas kuran örgütün gayri resmi temsilcisi Abdülaziz Ben Goş. Onunla birlikte sığınaktayız. Yanımıza getirdiğimiz büyük bir çini tabağını hediye ederken, topraklarımıza döndüğünüzde kuracağınız sofra için dediğimi hatırlıyorum. Önemli olansa Arafat'ın söyledikleri. Masasında duran su sürahisinin altına bir bilye koydu. Eliyle tuttuğu sürahi bir o bir bu yana sallanıyor. Devrildi devrilecek. Sürahi ortadoğu Doğu, bilye Filistin dedi. Topraklarının önümüze kavuşana Filistin meselesi çözülene kadar ortadoğu sallanmaya devam edecek. Gündüz Vassaf şöyle devam ediyor. Arafat'la Rabin'in Amerika'da imzaladığı antlaşma bile İsrail'e fazla geldi. Rabin'i öldürüp Arafat'ı zehirlediler. Lübnan'dayken genç aslanlar dedikleri FKÖ'nün çocuk askerlerini görmüştü. Her ölümle zafere yaklaşacaklarına inanıyor. Ölümüz yoksa savaşmıyoruz. Savaşmıyorsak kaybediyoruz demektir. Derken İsrail'i yenemeyeceklerini de biliyorlardı. Bugün ev imalatı roketlerini de İsrail'imize getiremeyecek mi, ölüleriyle direniş ruhunu sürdüreceklerine inananlar ki ve şöyle diyor: Batının alfabesini icat eden denizcileriyle milattan önce 6. yüzyılda Afrika'yı da Kartaca İmparatorluğunu kuran Yunanlilerin soyundan gelen Filistinliler, sanki kendi kabahatleriymiş gibi bugün dünyada ancak bir sorun olarak gündeme geliyor. Haklı da olsalar dünyanın edikolu bağlı seyrettiği İsrail'in insanlığa karşı suçlarına direndikçe onlara, dilim de varmıyor ama kaybetmeye mahkum kurbanlar olarak bakılıyor. Ne olacak? İsrail'e kalsa emin adımlarla, oylarıyla seçtikleri hükümetlerle yola devam. Filistinliler yapabilecekleri ne kaldı ki? Kınıyoruz diyenler, en fazla seslerini yükseltip şiddet yakınıyoruz diyorlar. Çıkarları bozulduğunda önüne geleni ambargo uygulayan Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa, İsrail'e sözünü etmekten kaçıyorlar. Şöyle bitiyor Gündüz Asaf'ın İltevi 24'teki yazısı, benden hatırlatması. Güney Afrika'da apartheid rejimi Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan öğrenci hareketiyle çok uluslu şirketlerin ırkçı rejimle iş yapmalarını durdurmaya zorlamaları sonucunda yıkılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Siyonist lobisinin kıskacında onlar bir şey yapamaz diyenlere de sözümüz olmalı. İsrail'e hodri meydan. Ülke liderleri biri, üçü, beşi tez yarından da önce Gazze'ye gidiyorum. Sıkıysa önce beni vur diyebilir mi? dedik tanıyoruz sözlerini inandırıcı bulan kaldı mı Ne yapmadı diye bitiyor bu soru havada gündüz gazetenin Sayfa'da ne yapmadı başlıklı eeeyla bu ilk yarım saati biraz da taşırarak bitirmiş olduk. Diğer haberlere de devam edeceğiz birazdan. Açık gazete. Evet açık gazetesi. Açık gazetesi. Onunla saat 8:35 geçerken tekrar birlikteyiz. Ve e, şundan da bahsedelim Selin Gazze Şeridi'nin sürekli bombalamasıyla göreş gösteren faciha muazzam bir şekilde büyüyor. ölü sayısı, yaralı sayısı artıyor. Hastanelerin tamamen dolmuş olduğu, yetişemediği bilgileri de geldiğinde ve başka gazetelerde görülebiliyor. Ve bu daha önce de yaşanmış olan, yani bundan e, tam yani 21 yıl önce yaşanmış büyük bir savaştan da bahseden e, gazeteciler, İsrail'in önemli yetiştirdiği gazeteciler de e, var. E, yani e, Arap ülkeleri de, tamamen İsrail'i şey yapmakta, gazi e, bomba kınamakta da bölünmüş durumdalar. Mesela birleşik de Şikarap Emirlikleri, Bahreyn, Morocco, yani Fas ve Sudan'da normalleştirme, tırnak içinde normalleştirme dedikleri şeyi şimdi İsrail'e zor durumda kalmışlar. Kendi kitlelerinden de baskı da e, geliyor. Bu arada İsrail'in e, e, yetiştirdiği en önemli gazetecilerden biri olan, e, gülü gazeteciler yazar Amir Has yıllar yılı e, zaten e, içinde yaşamıştı. Onu buldum. Haret'te yazdığı bir ...2020 sonunda... ...sonlarında e, yazdığı... ...30 Eylül... ...2020'de... ...efkinatlarımı karıştırırken bulduk... ...tam da zamanı aslında... ...20 yıl sonra ikinci intifadadan... diyor Amir e, Has, ...İsrail zaferi neredeyse... ...tamamlanmış durumda diyor... ...bunu 2020 sonunda yazıyor... E, İkinci intifa koptu çünkü İsrail kendi isimlerle yaptığı görüşmeleri toprak kapma projesi içinde çürüttü diyor. Yani istismar etti ve muazzam bir riyadı bu. İki yüzlülüktü, göklere çıktı ama yani buradaki riyar şu, bir yandan Filistin topraklarını Yahudiler yine alırken bunu da yazan bir yazıcı yazılar olduğu hatırlatalım bir kez daha Amirahas'ın Haaretz gazetesinde yazıyor yazıyı. Bir yandan e, Filistinlerin adına e, toprak şey yaparken bir yandan da e, gasp ederken bir yandan da barıştan bahsetmek. Yani bu ayyuka çıkan bir küzdülüktü ama İsraililer bilmemediler ve sonuç olarak işte ta Ariel Sharon'dan yani Eylül sonunda 2000'de e, Ali Aşar'ın provokasyonundan sonra o zamanki Başbakan Ehud Baran e, onayı da Oslo anlaşmalarına da e, bozuldu. Ama ikinci intifada e, dünyanın anladığı standart anlamda bir intifada değildi. İlk günleri hariç popüler olmuş, halka yayılmış bir sivil olay da değildi ve büyük kısmı katılmadı bu işin içine. Yani 1987'deki ayaklanma gibi değildi diyor. Ve sonuç olarak şimdi İsrail zaferi neredeyse tamamdır diye geçen yılın sonunda yazdığı yazıda söylemiş. Yani planlanmış Filistin topraklarının silahlı soygunla ele geçirilmesi her geçen gün devam ediyor diye yazıyor has ve İsrail'in Gazze'de yarattığı model Batı Şeriada da e, kopyalanmakta e, Doğu Kudüs'te dahil ve bir çeşit bunu e, isyan ve öfke yarat göstermese de e, ya, e, ona dönüşmese de hiçbir şekilde İsrail, e, İsrail'de yaşayan Yahudilerin istim Yahudilerin Umurunda bile iyi o zaman da bu iş tamamlanmış demektir diye yazmıştı. Onu hatırladım. Böyle bir durumdan da bahsediyoruz. Evet şimdi bir de çok önemli birkaç konuya da değinme, neden geçmeyelim. Bir kere en doğaya, doğa meselelerine bakacak olursak Florida'da bilim insanları yeni ve akıl almaz bir araştırma yapmış durumdalar. Köpek balıkları bildiğimiz köpek balıkları GPS kullanıyorlarmış. <gülüyor> Yön <bulmakta. gülüyor> ya yani 600 kilometre uzaklıktaki kendi bölgelerini el saydıkları bölgelerini 600 kilometre aray bulabiliyorlarmış ve dönebiliyorlarmış. Şaşmaz bir şekilde. Bulduğunu deneyler ortaya koymuş. Yani yeryüzünün manyetik dalgalarını kullanıyorlar. Çok ilginç. Miami'den Richard Brasscombe'un yazısı, Florida'daki bilim insanları önemli bir Current Biology dergisinde. Biz, günümüzde biyoloji adlı bilim dergisinde yayınlamışlar. Devasa okyanuslara aşıyorlar ve tam aynı noktaya Yavrupa'da, Beşlenmek, dönmek, üremek için döndüklerini, nasıl böyle sağladıklarını bulmuşlar. GPS'te insanların GPS'i bulmasından çok daha önce. Doğa böyle bir mucizeler yasa, Ama kimsenin de pek umurunda değil. Sierra Leone'dan korkunç bir haber geliyor Afrika'dan. Bu da Karen McVeigh'in. Kaba. Karbo isimli gazetecilerin yazdığı bir Fadi'nin yazısında bir felaket geleceğini söylüyorlar. Sierra Leone ülkesi, geniş sahilleri de olan bir ülke Çin'le bir anlaşma yapmış. Çin Komünist Partisi'nin başta olduğu Çin'le bir yüz hektarlık bir endüstriyel şey, limaz yapıyormuş için orada. Büyük Endüstriyel Balıkçılık Liman Teknisi kursun diye. Tahil belgesindeki yağmur ormanlarını satmış değil mi? Bunları. 55 milyon dolar üstelik de bir şey para değil yani. Evet. Parasında <gülüyor> yani da değil, değil, değil. ama yani bütün o plajları... Ve çok da özel kumsallar değil. deniyor. Evet. Yani koruma altındaki alandaki Yağmur ormanlarını satıyor. Yani Bir yandan köpek balıkları binlerce kilometre uzaklıktan gidiyorlar. ve Bölgelerini şaşmaz bir şekilde bulacak tekniği geliştiriyorlar. Aynı köpek balıklarını da mahvedecek olan bir şey içine satıyorlar. Yağmur ormanlarının her şeyi de. Sermayenin de GPS'i var işte. O da... <gülüyor> On binlerce kilometre öteden bulup karı çıkarıyor. Ama Çin Komünist Partisi yok mu orada? Sermaye düşmanı değil mi Çin Komünist? Bakmayalım komünist şimdi o isimlerin komünist olumsuna. <gülüyor> Mal'ın kırmızı kitabı yok mu? Küçük kırmızı kitabı. <gülüyor> Attılar onu çoktan. Evet. Hay Allah. Neyse yani evet e, şimdi şey de acayip tabii Balina Körfezi diye adlandırılıyormuş işte bir bölge. Yağmur olmanlarını satmışlar. Bu büyük bir felakete yol açar diye. Ve yazı devam ediyordu. Bakarız okyanuslarımızın durumu. Yani planlamalı kalkınma çabası. Kalkınca Afrika ülkesi. İnsanın doğduğu yerlerden bahsediyoruz. Öteyden evet, öte evet, evet. tabii e Türkiye'de de çok ciddi bir kuraklık haberi de var. Ekili arazilerin yüzde yetmişinin dair yeşil gaz haberi var. Değil mi? Biraz bakalım mı ona da? E, tabii. Aslında biz bunu yarım saat boyunca bugün konuşacağız iklim için programında bir konumuz da olacak ziraat mühendisi bir konuğumuz da olacak. Dolayısıyla ayrıntılı bir şekilde belki orada konuşuruz. Ama zaten daha öncesinde de vermiştik. Güneydoğu'da özellikle Nisan ayı yağışları %50'ye varan oranlarda azalmış durumda. Mevsim normallerinin altına gerilemiş durumda. Bu da özellikle buğday, mercimek gibi ürünlerin üretiminde büyük sorunlara yol açmış durumda genel müdürlük mesela 2021 yılı Nisan ayı alansa yağış raporunu açıklamış. Türkiye geneli Nisan ayı yağışları normaline göre yarıya yakın azalma göstermiş Güneydoğu. Aylık yağışlarda deniyor ki son 50 yılın en düşük seviyesinde ve bu mercimek buğday üretilen alanların bir kısmında sulama da yapılamıyor. Yani doğal yağmurlara bağımlı olan bölgeler bunlar. Dolayısıyla buradaki köylülerin de e, çiftçilerin de çok zor durumda olduğu söyleniyor ve e, maddi destek talep ediliyor. Evet, ekhili arazilerin %70'i kuruduğu gibi bir haber bu. Yani insanın kanını kurutan bir şey, zonduran bir şey diyebiliriz. Ve hiç e, üzerinde ne e, yerleşik medyada e, yer alıyor ne de doğru dürüst. Yani Yeşil Gazete duyduğu konuları iyi takip ediyor ama onun dışındaki e, Milliyet, Milliyet Sabah Yeni Şafak vesaire gazetelerinde görüyor musunuz böyle haberde? Anadolu Ajansı'nda filan olarak geliyor Halbuki çok büyük bir sorun. Ne yazık ki ben ne, Rab 9'dan sonra ayrılmak zorunda kalacağım için bulunamayacağım ama bir yerimler girelim yani. Çok son derece önemli bu kuraklığın şey olduğu topraklarda Diyarbakır'da %88 ürünlerde kurulma ve sararma. Mardin'de %62, Şırnak'ta %83. Yani Mezopotamya Ovası insanlığın en büyük medeniyetlerinin yani tarım devriminin yapıldığı yani 12.000 yıla kadar gitti. işte Urfa'daki e, Göbekli Tepe denen yerde görülen yeni bütün buluşları alt üst etti. Bunlar üzerinde konuşuyoruz. İnsanlığın en büyük buluşlarının gerçekleştiği topraklardan bahsediyoruz. Şimdi yok olacaklar. Ve Orta Doğu'daki kuraklığın ne, ne gibi çatışmalara, ve savaşlara, baskılara, e, diktatörlüklere yol açtığını anlatmamıza bile gerek yok. Her gün merdise konuşuyoruz 10 yıldan beri, 10 küsur yıldan beri Suriye'deki durumu da biliyoruz. Ve ekinlerin kurtulma şansının kalmadığını, acil tedbirlerinde şimdi alınması gerekirken, başka bir madencilik silam peşinde koşulduğu da var. Biraz da ondan bahsedelim aslında. Yani Rize'de, İkizdere'de köylüler taş ocağına karşı topluca direniyorlar. Partisi ne. şu an o partiye dahil köylülerin de içine girdikleri bir direniş var. Günlerdir devam ediyor ama kollu kuvvetlerinin aldığı önlemler de giderek artıyor. değil bahsedelim Evet. Ya aslında bir tür ohal ilan edildi. Resmi olmayan fiili bir ohal var. Çünkü sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Pandemi gerekçe gösteriliyor. Bütün ülkede normalleşme varken İkizdere'de yok. Rize 15 gün süreyle İkizdere'de eylem ve etkinlikleri yasakladığını e, açıklamıştı. Ama eylem ve etkinlikler yasakken e, ağaçlar sökülmeye devam ediliyor. E, bu sefer toma ve jandarmalar da... E, görev başında ve e, köylülerin ağaçlık alanlara gidip herhangi bir şekilde e, eylem yapmaları engelleniyor. Dolayısıyla bölge halkı da milletvekillerine bir çağrıda bulunmuş ve iş makinelerinin önüne geçmelerini e, istemiş. Yoksa çok geç olacak deniyor. E, ya Toma e, geçmemek lazım. Ne demek ama Toplumsal olaylara müdahale aracı. Yani, bu arada to, Toman'ın ormana toman. girebileceği kadar yol açmışlar ama. <gülüyor> evet, toman, yani, tabii iş makinelerinin çalışmasını önlemek için ağaçları çıktılar. Hmm. E, bu arada mesela bazı milletvekilleri de bu şeye katıldı. İstanbul Milletvekili Mehmet Beker oldu mesela bir şey hazırladı. Araştırma önergesi işte taş hoca faaliyetinin çevreye verdiği büyük tahribat ve süreçte hukuksuzluk var ki çok sayıda hukuksuzluk var. Zaten bakan oraya ulaştırma ve altyapı bakanı da oraya gidip sonra da hiçbir şey söylemeden ve oradaki itirazları da görünce çekip gitti büyük konvoyu da. İşte Bekaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşünce açıklanmış. Peki ne zaman görüşünecekmiş 5 bir fikrim <gülüyor> hiç bir fikrim yok yani bir acelesi yok nasıl olsa tabi hele arka bir bitsin yok. yol projesi diyorlardır görüşürüz evet ondan sonra görüşürüz herhalde bu arada zaten dakika... biliyorsunuz resmi resmi açıklama şu şekilde e, gereken taşı çıkardıktan sonra yeniden eski haline getireceğiz deniyor yani üzerini kapayıp tekrar ağaç dikip eski haline geri götüreceklermiş. evet önce Al, neyse taşı oradan alıp dümanı yapacak lojistik olduğu söyleniyor. Sanki lojistik bilince o zaman muazzam etkileyici bir şey. Aa o zaman lojistik de başka plan denmesi bekleniyormuş gibi Bak bakan öyle söylüyor. Neyse e, yani buranın taşı başka hiçbir yerde yok gibi e, sözler var. Öte başka bir haber daha var. Onu daha geçmeyelim. E, Denizli'den bir haber. Pamukkale'den Orada da Güzelpınar Mahallesi'nde yapılmak istenen bir başka taş ocağı var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Denizli milletvekili olan Gülizar, Biçer, Karaca'da bölgeyi ziyarete gitmiş diyelim. Gördüğün haberi bu. 7 Mayıs'ta kendilerine gelen tebliğatla taş ocağı yapılacağını son anda öğrenmiş. Yani sürpriz bunlar. Bir taş ocağı olacak diye taş düşer gibi çıkıyor haber. Gelen yazıda 4 Mayıs tarihinin yer aldığını görüyoruz. Bayramda da ormana iş makineleri gelmiş, şaşkınlık yaşadık diyor. Ee, güzel buna mesela bölge, o mahalle, onun, oranın muhtarı ve yöre halkı taş hocağı istemiyoruz demiş. Ve Türkiye'deki kekik ihracatının %80'i buradan Yüzde %80'i kekik. Yani şey demiş, tescilli kekiğimizi ve geçim kaynağımızı yok etmelerini istemiyoruz Gerek destek istemiş. ÇED gerekli değildir diye. Yani böyle bir yerde Türkiye'nin sekseninin tekiğini sağlayan bir bölgede çevresel etki değerlendirme raporu gerekli değildir. Kararı bu bile beklenmeden ağaç kesimine başlandığını belirtmiş. Güzelpınar Karaca. pardon, Güzelbina muhtarı ee, ve Karaca da evet aynı şeyi de söylemiş. Az kesimine bu çerçerçe çizildi da kararı da beklenmeden başlandı. Bölge halkı itirazı hazırlanıyormuş. İtiraz süresi dolmadan hukuksuz talan diyorlar. Denizli valisi ve kaymakamla da görüşecek olduğu belirtilen bir haber öyle çevreden bahsederken bir de Dersim haberi var Yene Yeşim Gaspı'da. o da ürküntü verici bir şey öyle değil mi? Evet e, Dersim'de aslında 9 Mayıs'tan bu yana orman yangınları sürüyor bu zaman zaman bölgede yaşanıyor aslında tesadüf değil 9 Mayıs aynı zamanda bir askeri operasyon gerçekleştirilmiş Dersim'de bugünden beri yanıyormuş ne kadar olmuş tam 9 gün olmuş durumda ancak resmi yetkililer yangın yok Diyorlarmış köylüler aradıklarını söylüyorlar e, yangınla ilgili buraya müdahale edilsin diye resmi açıklamalar e, geldiğinde Dersin Valiliği ve Orman Genel Müdürlüğü e, böyle bir yangının olmadığını e, söylüyormuş. E, köylüler kendileri kendileri gitmek istiyorlar onlara da pandemi nedeniyle gidemezsiniz denerek ve güvenlik gerekçesiyle tabii demezsiniz deniyormuş ama şöyle açıklamalar var zaten eski raporları hatırlatmışlar Yeşil Gazete haberinde de 1996 yılında hazırlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi göç raporuna göre yangınlar yüzünden 45 bin insan yerini yurdunu terk etmek durumunda kalmış. 96 dediğimizde 90'lardaki işte o çatışmalı süreçler yani ormanların yakılması bir savaş stratejisi olarak aslında kullanılıyor. Buralarda Yakılması sığınan... ya da yanması evet. fark etmez aslında. Yani evet. yakılması tabii da daha da korkmuş olmakla beraber önemli olan orada artık bir daha yaşam alanın endemik bitkileri. Yani sadece oraya özgü olan bitkileri. Orada yaşayan hem ili, memeli hayvanları hem de börtü böceği oradaki polinasyonu şu çoğalmasını sağlayacak süreci yapan allele böcekleri de yok ediyor. Yani bir şey. Yani bana şeyi hatırlattı bu değerli dostumuz bir tarafta Cevdet hatırlatmıştı bunu bana bir zamanlar Malta'nın işgali Rodos civarı tarafında ele geçirilmesi üzerine kanunlu Sultan Süleyman oraya şey gönderdiği zaman Osmanlı döneminde Malta'yı ışkalt edelim diye alırdı. alırdı. Fakat başarısızlığa uğramış. Malta gelen edilmiş vesaire. Onun üzerine komutan da e, Tanrı Sultan Süleyman'a Malta yok demiş. Öyle bir mesaj göndermiş. Malta diğer yer yok zaten. Bulunamaz demiş yani. Bu yangın yok da bana bunu hatırlattın. Yanarken birkaç gün olduğunu sen söyledin. O, 2017'de 14 Temmuz'da başlamış ya. o Yok, 2018'de 26 Temmuz'dan 30 Eylül'e kadar çözdü filan belirtilen endemiş ee, Geçen yılda yaşanmıştı yanlış hatırlamıyorsam Diyarbakır civarında haftalarca yangın sormuştu kampanyalar yapılmıştı hatta. Evet Kaya engerekleri falan da e, yok oluyor Wagner diye birisi bulmuş Mesela onlar geçen hafta bölgede destekledilen Son derece ender rastlanan Wagner, Wagner, Kaya Enger'e yılanları da yok oluyormuş. Bunu bizzat Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri de söylüyor. Yani yangınlar nesli tükenme tehlikesi altındaki canlıların da yok olması anlamına geliyor. Ama hiç öğrenci demediği açıkça görülüyor yetkililerin ve sahip. Bir de Greenpeace'den çok BBC haberi var. Ee, Çevre Bütübünki'nin yeni raporuna göre geçen yıl İngiltere'deki plastik atıkların yaklaşık %40'ı Türkiye'ye ihraç edilmiş ve bu illegal o, durumu kaplamak üzere de gene illegal yollarla toplanıp yakılmış yani hem yasa dışı bir ticaret var hem de yasa dışı bir imha durumu var ve Avrupa ona yani geri dönüşüm diyorlar Evet geri dönüşüm diyorlar çok inanılmaz yani. Avrupa'nın en büyük plastik atık çöplüğü olmaya da devam ediyoruz diye bir rapor. Yani geçtiğimiz haftalarda buna yer vermiştik. Adana'da özellikle fotoğraflar dahi çekmişlerdi. Bir kısmını yakmamışlar bile. Ee, evet. Akarsu kenarlarına at, atıyorlar. Ee, tamam tam bir çevre felaketi yaşanıyor. Bu raporda da Greenpeace'in raporunda da bu fotoğraflar hatırlatılıyor. Ve hatta gidip izlemişler. Çöp poşetlerini takip etmişler Tesco, Asto, Co Op vesaire gibi e, İngiltere'deki süpermarketlerin çöp poşetleri çoğu diyorlar. Dolayısıyla bunların İngiltereden Türkiye'ye satıldığı barizleniyor. deniyor. Evet, yani çok mesela şeyde Greenpeace'in İngiltere Greenpeace'in İngiltere'nin sorumluluğunda Nina Schenck. Sorunun özünü çok bence doğru koymuş. Aşırı üretildi diyor ama tabii asıl özü aşırı tüketimden kaynaklanıyor. Hükümeti de plastik atıp ihracatını yasaklamaya yani Britanya'yı kastediyor ve tek kullanımlık plastikleri de %50 2025'e kadar yani 4 yıl içinde %50 azaltmaya çağırdık diyor. Tavit ediyoruz diyor Britanya Çevre Bakanlığı ama e, bunların biraz şey olması ve ihtimali çok Doğru geçerli olması. Ve ee, işte şeyde birkaç şey daha söyleyebiliriz. Şey de ee, İsterseniz bu Hindistan'daki kasırgadan e, kısaca ha, bahsedelim. Evet. bahsedelim. Felaket üstüne, felaket gerçekten Hindistan'da yaşanan e, şu anda büyük bir kasırga e, batı kıyılarını vurmuş durumda Hindistan'ın. 12 kişi şimdiye kadar hayatını kaybetmiş durumda. Ve 150 bin kişi tahliye edilmiş evlerinden Gujarat eyaletine doğru ilerliyor. E, oldukça da hızlı bir e, kasırga siklon diyorlar bu coğrafyada e, bir yandan koronavirüs e, salgını her gün binlerce yaklaşık ortalama dört bine yakın insanın hayatını kaybettiği bir yerde bir de böyle bir e, kasırgayla şu anda Hindistan boğuşmak durumunda evet 150 bin yani işte bunlar çok başlı krizler perfect yani şey mükemmel fırtına dedikleri Batıların bir durum maalesef yani o ee, taraftan da mücadele devam ediyor. Şöyle ee, de hemen söyleyelim, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyeleri, eski Adalet Bakanı Parti Milletvekili Aday Adayı Profesör Doktor Melikbulun rektör olarak atanmasından beri sürdüğü cübbeleri nöbetlerini 17 günlük tam kapanma nedeniyle bir süre nöbetlerini online olarak sürdürüyorlardı. Şimdi dönmüşler kampüse yasağın sona ermesiyle vektörlük binasına sekterine dönerek eylemlerini gerçekleştiriyorlar. Cübbelerini de giyerek yılda bir kere giydikleri cübbeleri her gün giyerek. Bütün dünyadan da akademisyenlerin ve çeşitli insanların Büyük bir desteği de geldi biliyorsunuz. Ve devam ediyor. Bu ender görünen o, bir direniş olayı olarak karşımızda yer alıyor. Dünyada yani. Ee, ve işte şeylerde konuşma fırsatı bulur musunuz? Bilmiyorum ben artık e, devreden çıkmak zorundayım. İçişleri Bakanı e, Süleyman Soylu da Organize suç ölüsü lideri Sedat Peker'in kendisi hakkındaki hücdalarının araştırılmasını istemiş. Hakaret ve istirah gerektesiyle suç duyurusunda Çok enteresan bir noktaya doğru eziliyor. Beşinci bölümde yayınlanmıştı Naceraz Bitsi'nin. Bu arada Kavala davasında da Osman Kavala'nın 3.5 hücdeti sütlü olduğu bulunamadı ama şimdi de torba gezi davası başlıyor diye. Gökçen Tahincoğlu'nun t özel haberi var. Hükümeti devir, devirmeye teşebbüs ve anayasal düzeni devirmeye teşebbüs suçlarında sıklanmış 1 Kasım 2017'de Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sosman Üç 3,5 yıl geçti tam üzerinde ve e, her iki suçlamadan da tahliye edilmesine hakkında bir kez beraat karar verilmesine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi uyarılarına rağmen özgürlüğüne kavuşamadı. Şimdi aradığımız suç bulunamadı. Üç buçuklunun özeti diyorlar. Bakalım bu torba davada neler olacak diye. Evet, Gezi davasıyla Kavala davası 15 Temmuz davası ki Gezi davasında da çarşı grubu Beşiktaş çarşı da yargılanıyordu. Hepsini birleştirecekler bu üç davayı. Bu cuma gerçekleşecek. 21 Mayıs'ta Birleştirilmesi ve bir torba e, davaya dönüşmesi tahmin ediliyor. Evet, azı torba değil ki diye de bir laf dağıtırlarım. Peki ben Deniz huzurlardan ayrılıyorum ve iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Açık gazetesi. <gülüyor> Ahmet İnsel'le ufuk turu. Merhaba Ahmet Bey, günaydın. Günaydın adı ee, Ömer Bey yok, şu anda ayrıldı. Evet. Çünkü kendisi yoldaydı, fark etmiştir bütün dinleyenlerimiz de. Telefonla bağlanıyordu, bilgisayarın başında olmadığı için. Dolayısıyla biraz ses kalitesi de düşüktü, kusurumuza bakmayın. Ee, ama şimdi ayrılması gerekti. Ee, evet, biz devam edebiliriz. Ee, ne konuşalım? Şili'de önemli gelişmeler var. Pazar günü Şili'de, kurucu meclis seçimleri, seçimi ve belediye seçimleri, eyalet yöneticileri, eyalet valileri seçimleri yapıldı. Bu kurucu meclis seçimi önemli çünkü 18 ay önce Şili'de Başkan Pinera'nın neoliberal yönetimine karşı başlayan büyük toplumsal muhalefet hareketi daha sonra bunun Esas kaynağının Şili'de aynı şey döneminde, Pinoche döneminde, askeri diktatörlük döneminde getirilen ve 1990'dan sonra birçok kez bazı maddeleri değiştirilse de özü aynı kalan bu Pinoche anayasasının değişmesi talebini gündeme getiriyorlardı ve. <gülüyor> Başkan Pinera, biliyorsunuz Şili'nin başkanı, Cumhurbaşkanı Pinera, Şili'nin en zengin ikinci kişisi, milyarder. O sonunda bir referandum yapmayı kabul etmişti. Hatırlayacaksınız. Ve Ekim 2020'de bu anayasa değişsin mi, değişmesin mi referandumu yapıldı. Ve %78 evet değişsin oyu çıkmıştı. Evet. Katılımında %50 civarında olduğu bir katılımda. O anayasa değişikliğinden sonra tabii anayasa değişikliğinin nasıl yapılacağı belirlendi ve bu, bu referandum büyük eylemlerin sonrasında yapılmıştı öyle değil mi? E, tabii Kop, tabii. COP zirvesi dahi aslında Şili'de yapılacaktı. E, Yapılamamıştı. Madrid'e alınmıştı. Madrid e alınmıştı. Ya, i̇şte 18 ay önce 2019'da başlayan eylemlerin e, sonucunda bu e, referandum yapılmıştı tam 18 ay önce başlamıştı eylemler. Hı hı. Referandumda Ekim 20'de yani 2020, 2020'de, 2020'de dolayısıyla bundan 6 ay önce yapılmıştır. Ve ondan sonra da referandumun bu referandum sonucunda nasıl anayasa değişikliğinin nasıl yapılacağı tartışıldı ve parlamentodan önemli gerçekten önemli bir Değişiklik e, yöntemi onaylandı. 155 üyeli bir kurucu meclis seçilecek. E, bu meclis e, 9 ay artı 3 ay yani sonuçta 12 ay süreyle çalışacak. Mecliste e, madde değişiklikleri 3'te 2 çoğunlukla alınacak. E, kurucu meclisin seçimi, e, üyelerinin seçimi, bütün üyelerinin seçimi seçimli olacak. Ve e, önemli bir son derece önemli iki e, e, seçim maddesi kadın ve erkek sayısı e, listede eşit olacak ve birbirini izleyecek ve kadınlar liste başı olacak e, bir de 155 kişilik kurucu mecliste yerli halklara e, yönelik 17 e, üyelik bir kontenjan ayrılacak Onlarda kendi sekiz tane yerli halk var, tanınmış Şili'de. Onlarda kendi içlerinde bir seçim bölgesi oluşturacaklar, her yerli halk ve 17 üyeyi seçecekler. Bu da bir ilk Şili'de. Hı hı. Anayasa değişikliğinden amaç tabii neoliberal düzenin bir dizi kurumuna son vermek, beklenti bu daha iyi yaşam koşullarını sağlama amacıyla özellikle çevre korumayı dikkate alan, emeklilik, sağlık, eğitim haklarına daha eşit ulaşım sağlayan önlemleri anayasaya koymak. Çünkü bunların çoğu Pinochet döneminden beri özelleştirilmiş durumda. Hem sağlık, hem emeklilik, hem eğitim özelleştirilmiş durumda. Bu Covid salgını sırasında bu sağlığın özelleştirilmesinin, yarattığı sorunlar da bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştı. Pazar günü kurucu meclis seçimi yapıldı. Maalesef katılım anayasa değişikliği olsun mu sorusunun sorulduğu referandumdan 10 puan daha düşük oldu. %41 katılım oldu kurucu meclis seçimine. Ve %50 kadın kotası <gülüyor> tabii ki uygulandı. Hatta öyle olmuş ki bazı yerlerde kadınlar erkeklerden daha fazla geldiği için kadınların yerine erkeklerin ikinci gelen erkeğin seçimi yapılmak zorunda kalmış. <gülüyor> bir dizi yerde seçilen kadınlar yerlerini erkeklere bırakmak zorunda kalmışlar. Aynı liste içinde. <gülüyor> toplam bir sayı var mı? Kadınlar Nasıl erkek? toplam? Yüzde elli. Yüzde elli olmak durumunda. Tamam elli. Yani şu anda şimdi yüz elli beşin yüzde ise bir artı veya bir eksiyle bölünmez bir rakam olduğu için kadın kotası var. O yüzden de kadın hatta yüzde üzerine çıktığı için bazı yerlerde seçilen kadınların yerine onların arkasından gelen erkekler seçilmek zorunda kalmış. Bu biraz ilginç olmuş yani. Evet. Evet. Sağ e, tek liste girdi bu seçimlere. E, sağ ve aşırı sağ. E, vamos por Chile. E, ve e, beklediğinin çok altında oy aldı. Bu tabii çok büyük bir e, şok etkisi yaratmış durumda dünden beri. Pazar akşamından beri e, Şili'de. Oyların e, %28'ini aldılar ama e, toplamda e, Kurucu mecliste kendilerini hemen hemen garanti olarak görüyorlardı. 3'te 1'den biraz fazla bir kurucu meclis grubu oluşturmayı güven altına almışlardı kendi kafalarında. O yüzden de bu kurucu meclisin bu şekilde geçmesine izin vermişti. Sağ, bir nevi veto sistemiyle istediklerimizi istemediklerimizi reddederiz diyorlardı. Şimdi 3'te 2 3'te 1'lik bir grubu yok. 3'te altında yani 3'te 2'lik vetoyu sağ ve aşırı sağ kullanamayacak durumda. Merkez e, bağımsız 38 adaylar... 38 sandalye deniyor. 155'ten 38 sandalye kazanmışlar. 30, 37 evet benim sayım 37 evet, veya 38. Tamam ee, ben de e, baktım. E, bu 37 sandalyeye belki bir merkez bağımsız her şeyin içinde olduğu aşırı sağdan... E, siyaset dışına olanlara kadar olan bir bağımsız bir ba, merkez bağımsız listesi var. Oradaki 11 kişinin belki birkaçı da katılır ama sonuçta 53'e varmaya yetmiyor. <Gülüyor> ee, büyük değişiklik bağımsızlar da bağımsız 1300 adayın katıldığı bu seçimlerde bağımsızlar bu 1300 adayın %60'ı bağımsızdı. Yani sol partilere karşı da bir tepkinin e, olduğunu görüyoruz. Buna karşılık sol partiler Özellikle Komünist Partisinin etrafında oluşan ittifak 28 aday, 28 kurucu meclis üyesi seçti. Yeşil bir yeşil parti, iki parti var. Yeşil Hareket, Şili'de. Bunların biriyle yaptığı ittifakta 28 üye meclise sokmuş durumda. Sosyalist Partisi ve onunla ittifak altında olan Merkez Sol diyebileceğimiz. Ee, ittifakta 25 milletlik bir temsilci e, kurucu meclise sokmuş durum, e, seçtirmiş durumda. Bağımsızlar da birçoğu hemen hemen hepsi bu bağımsızlık, ikinci bağımsızlık, hemen hemen hepsi neoliberal politikalar karşı insanlardan oluşan bir sivil toplum e, girişimi e, onlarda 25 e, temsilci kurucu meclise seçtirmiş durumdalar. Bu durumda tabi bu neoliberal politikalara karşı 3/2'lik ve çoğunluk yerlilerin de 17 yerlilerin temsilcisi katılmasıyla sağlanmış gibi gözüküyor. 25 dediniz ama Guardian'da şey diye yazıyor. 48 diye yazıyor. Bağımsızlar, bağımsız listeden girildi diye. Evet ama iki liste bağımsız liste var. Bir Öyle tanesi yani. merkez merkez bağımsız listesi. O ayrı. Onun içinde aşırı sağcı da var. siyaset dışı olan da var. Her karma bir liste o. Bir de daha e, oluşmuş bir e, sivil toplum bağımsız hareketi diye olan liste var. Onlar 25 kişi. Diğer e, 17 taneden de içinde o gardin o 17 yerliyi de bağımsız olarak tanımlıyor. Hmm. E, onlar ama yerli hareketini seçilmişleri. Evet. E, ayrı onların durumu. <gülüyor> Dolayısıyla. Bu e, üç e, bu e, bağımsızların bu şekilde büyük bir e, e, normal partiler, e, geleneksel partiler kadar e, güçlü e, ortaya çıkmaları tabi son derece önemli bir e, gelişme e, Şili'de. Diğer taraftan belediye seçimlerinde de önemli bir gelişme oldu. Santiago'da e, Santiago belediye Başla, baş, başkanlığını 30 yaşlarında Komünist ve Feminist bir kadın kazandı. Sağ Belediye Başkanı seçimi kaybetmesine yol açtı. Bu da önemli. Diğer taraftan Valparaiso'da eyalet başkanlığını yıllardır suyun özelleştirilmesi mücadelesini özelleştirmesine karşı mücadele yürüten bir militan birinci turda seçilerek kazandı. Diğer yerlerde sorun belediye başkanları seçilmiş belediye başkanları yeniden seçildiler. Dolayısıyla bu kurucu meclis seçimi ve belediye eyalet seçimlerinin birinci turu bir kısmında ikinci tur yapılacak. Bütün bunlar inanın beklenmedik oranda yani kamuoyu yoklamalarının göstermediği, öngörmediği biçimde bir Neoliberal karşısı dalgaının varlığını gösteriyor. Yalnız tabii bunu hep dikkat etmek lazım bu, bu tür değerlendirmeleri yaparken katılım yüzde 41. Evet, bunu, bunun yani, tam olarak bir şey var mı? Analizi var mı? Büyük, büyük ölçüde referandum yüksek. 10 puan yüksekti. O da 50 idi. Yani yüzde 70, yüzde 80 değildi katılım. Yüzde 50 idi. Ee, önümüzdeki referandumda anayasa referandumda katılım zorunlu olacak. O zaman e, bu e, bugüne kadar e, sandığa gitmeyenlerin nasıl davranacağını bilmiyoruz. Yani o yüzden biraz temkinli olmak lazım e, önümüzdeki referandum için. Biraz temkinli olmak lazım ama e, seçime katılanlar açısından bakıldığında sağın en azından seçmenlerini varsa bile ...sempatizanlarını tam tamza götüremediğini görüyoruz. Evet. Yani bu, bu Burada... belki bir tepki... Yani tabii yani tabii. tabii. okunabilir. Solsa tabii. Yani değişim isteyenler... sandığa gitmiş belli ki... ...daha muhafazakar eğilimli olanlarsa... ...savunmamayı o zaman tercih edin. Evet, sandığa gitmemişler. Sandığa'daki belediye seçimleri de... Yani ...belediye başkanı seçim de... Yani ...sadece kurucu meclis seçimi olsa... <gülüyor> Hani deriz insanlar pek anayasıyla ilgilenmiyor ama belediye başkanı seçimi, eyalet başkanı seçimleri doğrudan hayatlarını ilgilendiren bir şey. <Gülüyor> ee, önümüzdeki e, altı ay içinde e, ayrıca e, başkanlık seçimi var e, Şili'de. E, orada da göreceğiz e, başkanlık seçimde de bu e, sağa karşı olan ilgi kaybı, neoliberal politikalara karşı olan tepki. Evet. ...başkanlık seçiminde de kendini gösterecek mi? Peki Başkan... yeni, yeni evet. anayasanın tarihiyle başkanlık seçimleri arasında bir ilişki var mı? Yani yeni Anayasa yapıp da mı girilecek? Ha, tamam, hayır, şey hayır. 6 ay sonra başkanlık seçimi. Yeni anayasayı hazırlamaları için 12 ay süre var. Ondan sonra başkanın başkanın da ondan sonra e, anayasayı e, mecl şey, kurucu mecliste onaylandıktan sonra anayasayı... E, Referanduma sürmesi için 2 ay süresi var. Hı hı. Yani bu aşağı yukarı 1 yıl, hani biraz da gecikmeler olsa 1,5 yıl alınacak bir şey ama başkanlık seçimi... Yeni başkan yapacak yani. Öyle gözüküyor. Yani Pineran'ın seçilme şansı çok az. Bir kere e, şu anda Pineran'ın e, kamuoyu yoklamalarındaki e, destek oranı veya beğenilme oranı yüzdesi %10'un yüzde altına düşmüş durumda. Hı hı. Sebastian Pinaran'ın kendisi de zaten dün akşam bu seçimlerin hem kurucu meclis seçimlerinin hem diğer seçimlerin sonuçlarının hem kendisi açısından hem de partisi açısından büyük bir yenilgi olduğunu kabul etti. Ee, buradan Filistin'e geçelim. Evet. Filistin'de e, Gazze ile e, olan saldırı ve Gazze'den gelen e, karşı saldırıların e, ikinci haftasına girdik. Ve Gazze şeridinde ölü sayısı 200'ü geçmiş durumda. Bunun maalesef dörtte birini oluşturuyor çocukların çocuk ölümü. yaşlılarında da katarsak hatta yaraya yaklaşıyor. Buna karşılık geçen hafta söylediğim bir şeyi düzeltmek istiyorum. Gazze'den İsrail'e atılan füzelerin ben hemen, hemen hiçbir e, maddi ve can e, kaybına yol açmadığını e, söylemiştim. Bu artık doğru değil. O gün söylediğim günün e, hemen e, birkaç saat öncesinden gelen haberler sonradan daha da doğrulandı ve İsrail tarafında da 10 kişinin öldüğünü biliyoruz. E, Gazze'den e, gelen füzelerle bazı maddi kayıtlar da var binalara e, isabet ederek bazı füzeler ee, İsrail'in oluşturduğu o e, füze savunma sisteminin e, tamamen e, %100 güvenilir olmadığı ortaya çıktı. Bir de tabi Gazze şeridinden bugüne kadar eskisine nazaran çok yüksek sayıda füze evet. yani binin üzerinde olduğunu söylüyorlar. Evet, 1500'ü falan hatta bahsediyorlar. Hatta 1500. Yani bu evet. tabi biraz abartıyor da olabilir çünkü Hamas'ın evet. verdiği bilgiler bunlar ama ee, çok yüksek sayıda füze e, atıldığını bu sefer e, belirtmek lazım. Bir de, ee, e, şimdi kaynağını hatırlayamıyorum ama atılan füzelerin üçte birinin Gazze içine düştüğü, bunlar çünkü tabii, el yapım, ev yapımı yani el yapımısı evet. deniyor, bilemiyorum da amatör füzeler ciddi bir. Kısmı. Evet, e, çoğu yani üçte biri Gazze içine. Bunu geçen hafta da konuşmuştuk hatırlarsan. Evet. Gazze içine düşen füzeler ama bir kısmı. Telebize kadar ulaşmaya başlayan füzeler, bir kısmı da. Yani bu da evet. ayrı bir endişe konusu. İlk defa oluyor bu. O kadar uzak ee, ilk defa gidiyor. Evet. Ee, maalesef İsrail'de, İsrail Yahudilerle İsrailli Arap Müslümanların beraber yaşadığı kentlerde gerginlikler, eskiden olmayan gerginlikler, hızlar, Lod kentinde. Hayfa'da e, bu iki e, topluluk arasında gerginlikler e, ortaya çıkmaya başladı. Çarşamba veya Perşembe günü e, bu e, İsrail'in Gazze'ye yönelik e, saldırısının e, havadan ve e, karadan topçu saldırısı. Karadan askeri harekat yok. İsrailler öyle bir şey ilan etmişlerdi fakat onu hemen yalanladılar sonra biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde. Hı hı. Bu saldırının çarşamba veya perşembe günü sona, sona ermesi bekleniyor. Yavaş yavaş bu yönde haberler gelmeye başladı. Bir ateşkes biçimde mi olacak yoksa İsrail sadece saldırıyı durduracak mı bunu pek, pek bilmiyoruz. Biden bir ateşkes çağrısında bulundu dün. Diğer taraftan tabii bu saldırı ve Covid ortamı ve saldırı ortamı Filistin'de hem Batı Şeria'da hem Gazze'de yapılması beklenen seçimlerin ertelenmesine yol açtı. E, bu da e, yani 19 yıldan beri yapılmıyor. Yanılmıyorsan seçimler e, Filistin. hem Batı Şeria'da hem e, Gazze bölgesinde. Bu da Filistinler arasında El Fethi'ye yönelik bir tepkinin daha da e, açığa çıkmasına yol açıyor. Seçimlere e, Filistinler 3-4 parça giriyorlar. El-Fetih bile iki El-Fetih listesi, rakip birbirine rakip El-Fetih listesi ortaya çıkmıştı. Hamas var, İslami cihaz var. Ee, yani Aslında dört parça halinde Filistinler, üç geografi parça halinde ve dört beş akım halindeler. İsrail'deki Filistinliler, e, İsrail vatandaşı olan Filistinler, İsrail'de yaşayan Filistinliler... Gazze'deki e, Filistinler ki onlar Hamas ve İslami Cihad arasında ayrılmış durumdalar. Batı Şeria'da çoğunlukta olan El Fetih fakat El Fetih de içinde ikiye bölünmüş durumda. Bu Filistinlerin 3 4 beş parçaya bölünmüş olması tabii bir e, e, İsrail politikasını İsrail hükümeti politikasını Filistinlere yönelik kolaylaştıran bir şey. Bu bir şeyde e, e, takıldım. İsrail'de yaşayan Filistinler dediğiniz bu Batı Şeria değil Gazze değil. İsrail'de olan ama aynı zamanda İsrail vatandaşı olmayan Filistinliler mi? İsrail vatandaşı olan Filistinliler. Onlar da Filistin seçimlerinde oy kullanıyor mu? Hayır kullanmıyorlar. Hayır onu şey için söylüyorum. Onlar da İsrail'de kullanıyorlar. Yani İsrail'deki ha, tamam. e, İsrail'deki e, Arap milletvekillerini, Arap evet. partilerini destekliyorlar. Dolayısıyla çok bölünmüşlük var. Fakat şöyle bir gelişme var. Bir genel grev çağrısı yapıldı. Bu genel grev çağrısı, yeşil hattın iki tarafında da yapılması çağrısı yapıldı. Yani Gazze'de, İsrail'de ve Batı Şeria'da. Filistin'in bu üçe bölünmüş halde olan Filistinlerin ortak eyleme dönüşmesi çağrısı yapıldı. Ki bu pek e, rastlanan bir şey değil, epeyden beri rastlanan bir şey değil diyelim en azından. 15-20 yıldır görülmüş bir şey değil. Bu Netanyahu e, politikasına karşı böyle bir Filistinlerin bir birlikte davranma refleksi mi olacak e, diye bir e, beklenti var. E, en azından bir soru işareti var. Diğer ah, taraftan bugün Bugün. Ha. bugün çağrı yapıldı. E, bugün e, uygulanacak mı emin değilim ama çağrı bugün için yapıldı. Hı hı. Netanyahu da tabii yeni bir... E, Mecliste biliyorsunuz seçim sonrası çoğunluk sağlayamadığı için başbakanlık görevini yeni hükümet kurma görevinden geri çekilmişti. Fakat şimdi bu gerginlik ortamında Netanyahu'nun mecliste yeniden bir çoğunluk kurma ihtimali belirdi diğer taraftan. Yani bu biraz Netanyahu'nun işine yarayacak gibi gözüküyor. Eğer girebilirse yeniden hükümet kurmayı, böylece bir, erken, bir beşinci mi olacak bu? Beşinci erken seçime gitme evet. gereğinden kurtulmuş olacak. Ve tabii kendisine bekleyen mahkemeleri de belki yeniden erteleme imkanına konuşacak. Filistin'de işte yarın öbürsü dün belki saldırılar sona erecek. İsrail'in Gazze yönelik saldırıları sona erecek. Ee, ama e, Filistin cephesinde, ciddi, Hamas cephesinde çok ciddi bir maddi e, zayiat olduğu açık ve İsrail'in de çarşamba, Perşembe beklemesinin nedeni e, daha e, tahrip edecek birkaç tane de askeri e, hedefimiz var. Onları tahrip ettikten sonra e, durdurur e, saldırıları, cevap ateşi. E, karşı tarafa doğru gazete şehrine doğru saldırıları o tarihten sonra durdurur demesi de anlamlı geliyor bana ee, kalan kısa zamanımızda istersen bir Kolombiya'dan bahsedelim Tabii, çünkü Kolom, Kolombiya'da e, özellikle Kali şehri etrafında çok ciddi e, muhalefet hareketleri var göstericiler var ve göstericilere ateş açan e, silahlı sivil gruplar var polis destekli bazıları ee, özellikle yerli gösterici grupların e, koruma e, teşkilatlarına koruma gruplarına ki onlar silahlı sadece ellerinde kalın sopalarla göstericileri korumak için olan yerlerin oluşturdukları e, koruma grupları onlara yönelik e, saldırılar var siviller tarafından özellikle zengin arabaları dediğimiz bu dört dört e, e, ciltlerle e, gelip ateş açanlar var ve Şimdi ee, Kolombiya'da bu e, 2 Mayıs'ta İvan formunu reformunu, e, şey, e, vergi reformunu geri çekti gerçi bu büyük protestolara yol açan vergi reformunu ama artık toplumsal muhalefet e, yatışmıyor. E, polisin şiddetine karşı tepkiler bu sefer öne çıkmış durumda e, ve iktisadi sosyal e, krizin de desteklediği, beslediği bu büyük e, toplumsal e, tepkinin Yerliler de artık bir parçası olmuş durumdalar. Maalesef gösteriler başladığından beri 41 göstericinin öldüğünü ve bir polisin öldüğünü biliyoruz. Diğer taraftan tabii Covid salgını da Kolombiya'da büyük bir kırıma yol açmış durumda. 80 bin kişinin resmi rakamlara göre ya bilinen rakamlara göre 80 bin kişinin öldüğü bir salgın devam ediyor. Tabii bu ee, grev için bir araya gelen sendikaların talepleri arasında mesela aşı gibi şeyler de var. Evet. Yani pandemi dert ediyor göstericiler. Tabii, hmm. tabii tabii tabii. Pandemi de zaten çok ciddi. Bu sağlık e, konusundaki eşitsizlik Şili'de olduğu hmm. gibi aynı. Bu hmm. sağlık hizmetlerine olan eşitsizlik, e, ulaşım eşitsizliği e, ve tabii bir de diğer taraftan bu narkotrafik, uyuşturucu kaçakçılığı üzerinden oluşan büyük gelir dağılımı bozukluğu. Bütün bunlar üst üste gelince Kolombiya'da İvan Dükke yönetimine karşı sağ yönetime karşı çok ciddi bir toplumsal muhalefet patlaması var ama buna karşılık orada bir de bu zengin kesimin e, iktidarın yanında ve polis güçlerinin yanında kendileri de silahlanarak ağır silahlarla yani makineli tüfeklerle e, yerliler ellerinde sopalarla yürüyorlar fakat diğer taraftan bir dizi grup paramiliter grup uzaktan onlara e, makine tüfeklerini gösteriyor. Yani durum bir iç savaş ortamı gibi. Son olarak Birmanya'da bitirelim İç savaş kelimesini kullandık. Birmanya'da da bir iç savaşa doğru gidiyor iş. Birmanya'nın e, bir, bir, bir, bir Fesh edilen meclisin e, içinden oluşan milletvekillerinden oluşan ulusal birlik hükümeti etrafında bir dizi muhalefet bunu desteklemek ulusal birlik hükümetini desteklemek etrafında birleşme yolunda e, örneğin e, bugüne kadar bu e, Birmanya ordusuna veya Birmanya merkezi hükümetine karşı silahlı mücadeleye girmemiş olan e, Şin eyaletinde de direniş başladı. Orada da e, Şin e, e, savunma gücü e, Birmaya ordusuna savaş ilan etti. E, bu dağlık bir bölge Hindistan ve Bangladeş sınırında. E, Arakan ordusu e, son derece aktif. E, Karen ordusu son derece aktif ve bütün bunlar birbirleriyle irtibat haline geçme ve bir e, sivil e, askeri sivil direniş e, başlatma veya sürdürme e, Tehditinde bulunuyorlar ve bu tabii bir sivil e, savaşa, iç savaşa e, yeniden Bir sürüklenmesi demek. Diğer taraftan Birleşmiş Milletler'de e, darbe yapan ve işte e, bütün e, temel hak ve özgürlükleri askıya alan Bir Manya ordusuna karşı e, Birleşmiş Milletler'de maalesef bir karar alınamıyor Rusya ve Çin'in vetosu nedeniyle. Bu nedenle Batut ülkeleri Birleşik Krallık başta olmak üzere Birmania ordusunun e, yasa dışı gelir kaynaklarını kısıtlamak için örneğin Değerli Taş şirketine, Birmanya'daki Değerli Taş şirketine karşı e, önlemler, işlemleri için önlemler aldı. Çünkü bu Değerli Taş milyarlarca dolarlık bir gelir sağlıyor e, generallere. E, ama ne kadar etkili olacak bilmiyoruz. Maalesef Birmanya'da. E, uluslararası camia bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere e, çaresiz e, bakmak durumunda şimdi. Peki süremizin de sonuna geldik Ahmet evet. Bey. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler. Ahmet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 Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Emel Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. İnsanlar Hayvanlar serisine devam ediyoruz galiba değil mi? Evet, insanlar Hayvanlar serisinde bugün türcülük meselesinden biraz konuşalım istiyorum. Türcülük genel olarak bir türün üyelerini Diğer başka bir türün üyelerinden daha önemli görmek, daha değerli görmek e, gibi bir görüş. Bir tür ayrımcılık. E, başka ayrımcılıklarla aslında karşılaştırdığımız zaman belki anlatması daha kolay. Yani cinsiyet ayrımcılığı nasıl bir şey mesela? Diyoruz ki, e, gerçi orada aynı türün üyelerinden bahsediyoruz ama e, kadınlar erkeklerden işte erkeklerin yaptığı her şeyi beceremezler. E, erkekler bu anlamda daha üstün niteliklere sahip işte çünkü fatratlarından öyle geliyor filan diye de bir takım e, mazeretler uyduruyoruz. Bir, bir tür ayrımcılık. Irkçılık da bir ayrımcılık. Yani beyaz tenli insanlar, siyah tenli insanlara göre işte daha değerli ya da daha önemli e, siyahlara seçme seçilme hakkı verilmiyor uzun yıllar boyunca mesela tarihte nedeni benzer bir ayrımcılık. Şimdi türcülük Türkçülüğe karşı çıkanlar da diyorlar ki Türkçülük tam işte böyle yani cinsiyet ayrımcılığı gibi, ırkçılık gibi bir şey ve bütünüyle karşı çıkılması gerekir. Türkçülük hakkındaki sorular fakat bence ırkçılık ve cinsiyet ayrımcılığı sorularından daha komplike sorular. Biraz bu tartışmayı burada e, ortaya koymak istiyorum. E, çok alevli tartışmalar dönüyor. Onu da söyleyeyim. Bu işin içinde çünkü ahlaki bir tutum da var. İşte veganlık, vejeteryanlık da türcülükle bir şekilde ilintilendirildiği için e, iki taraftan da e, çok ateşli e, savunmalar e, görmek mümkün. E, şimdi genellikle türcülüğü savunan İnsanların, e, türcülü savunanlar da var bu arada doğrudan. Yani belki ırkçılığı savunanlar yok bugün ama türcülü savunanlar da var. Hep verdikleri en e, klasik, biraz da bayatlamış bir örnek aslında. Bir yaydan geçerken yanmakta olan bir ev görüyorsunuz. İşte içeriden bir sesler gelince binaya dalıyorsunuz. Bir tane orada bebek var. E, kundak'ta, beşikte uyuyor. E, bir de köpek var mesela bir köşede korkmuş siz bunlardan yalnız bir tanesini kucağınıza alıp evden çıkıp kurtarabilecek durumdasınız. Böyle varsayıyoruz. İkisini birden kurtaramıyorsunuz. Hangisini alıp çıkardınız? Şimdi türcüler diyorlar ki tabii ki dedeyi alıp çıkardınız. Yani şimdi köpeği alıp çıkacak haliniz yok. Niye? Çünkü insan türü bir tür olarak köpek türünden daha değerli. İnsan türünün bireylerini dolayısıyla işte önceliyoruz köpek türünün bireylerine göre. Şimdi ben genellikle ahlaki soruları bu tür e, senaryolar üstünden incelemekten hoşlanmıyorum. Çünkü bunlar hiçbir zaman karşımıza çıkmayacak, çıkmayan e, ya da çıkma ihtimali çok çok küçük olan senaryolar. Yani bir tür evet peki senin savunduğun şeyin limitleri nereye kadar gideri e, sorgulamak açısından belki faydalı olabilir ama e, üstelik böyle bir... E, Örnekle başladığımız zaman bunu başka örneklere de e, aktarabiliriz. Ben bir iki tane varyasyonundan mesela şimdi bahsedeyim. Diyelim evet böyle bir yanan bir ev gördünüz, içine daldınız. Odada iki tane beşik var. Birinde siyah bir bebek var, birinde beyaz bir bebek var. E, hangisini alıp çıkardınız? Bir tanesini kurtarmanız lazım. Bence mesela o noktada... Ben işte beyaz olduğum için beyaz bebeği alıp çıkardım demenin imkanı yok. Ya da belki beyaz insanların çoğu gerçekten beyaz bebeği kurtaracak. Belki siyah insanların çoğu siyah bebeği kurtaracak. Bilmiyorum bu tür bir çalışmadan haberim yok ama böyle bir ayrımcılıktan bahsetmek ve bu şekilde pozisyonumuzu savunmanın bence ihtimali yok. Dolayısıyla örgütçülüğü uyarladığımızda bu örnek gücünü kaybediyor. Peki ama türcülük konusu aslında e, insan davranışının çok derinlerine işlemiş bir e, yere sahip. Şöyle başka bir örnek vereyim. Yine bir yangın, e, yanmakta olan bir ev gördünüz işte içine daldınız. Bu sefer bebek yok, iki tane hayvan var, bir köpek yavrusu var bir kenarda. Bir de bir kavanozda bir balık olsun mesela. ve Bunlardan yalnızca bir tanesini alıp e, kurtarabileceksiniz. Bu tür bir çalışma da bilmiyorum ama benim tahminim pek çok insan balık yerine köpek yavrusunu kurtarmayı tercih edecektir. E niye diye soralım. Burada da türcülükle alakalı bir şey var. Yani köpek türünü daha değerli sanki ya da kurtarılmakta öncelik tanınması gereken bir tür gibi görüyoruz balığa göre. Onun da nedeni köpeklerin bizim biz insanlarla olan ilişkisi olabilir Köpeklerin insanlara daha yakın olmaları da olabilir. Yani yalnız ilişki açısından değil işte yüz ifadeleri, morfolojileri filan itibariyle de. Yani burada da bir türcülük aslında e, görülüyor. E, şimdi e, türcülüğe karşı çıkmanın, ha şunu da söyleyeyim peki ilk örneğe dönelim. Yangın işte siz daldınız bir yere bir bebek bir de köpek yavrusu var. Burada tabii başka göz önüne almamız gereken durumlar da var. Diyelim o bebeğin annesi babası yangında işte yaralandılar. Dışarıda ambulansta bekletiyorlar. Siz içeri girdiniz bebeğinizi kurtaracak, bebeklerini kurtaracaksınız diye bekliyorlar. Siz kucağınızda köpek yavrusuyla çıkıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki anne babaya kusura bakmayın ben türcü değilim. Dolayısıyla sizin bebeğinize öncelik vermek istemedim. Köpeği kurtarmayı seçtim falan. Şimdi bu tabii savunulması güç bir şey. Öte yandan böyle tek bir hipotetik e, örnek üstünden türcülüğe karşı çıkmayı da mahkum etmek bence haksızca. E, türcülük e, konusunu, türcülüğe karşı çıkmak e, pozisyonunu daha doğrusu motive etmek için belki şöyle bir... Ben başka bir hipotetik örnek e, sunayım. Diyelim e, galaksimizin bir köşesinde başka bir gezegende bir takım akıllı canlılar var ve bunlar e, dünyada ya da bütün galaksideki bütün gezegenlerde ne olup ne bittiğini e, milyonlarca yıldır takip ediyorlar. E, biliyorlar ki dünyada işte yaklaşık 14 milyar yıl önce bir gaz buluturken büyük patlamanın neticesinde işte... Gezegenler oluşuyor güneşin çevresinde dünya dönmeye başlıyor giderek önce kurak bir gezegenken suyun ortaya çıkmasından sonra işte yaklaşık 4 milyar yıl kadar önce yaşam ortaya çıkıyor 1 milyar yıl kadar önce çok hücreli canlılar oluyor şimdi bu galaksiyi koruma ve kollama konseyi izliyorlar iyi gidiyor dünyada durumlar filan diye. E, i̇şte 500 milyon yıl önce kara hayvanları ortaya çıkıyor, 50 milyon yıl kadar önce ilk primatlar ortaya çıkıyor, 5-6 milyon yıl kadar önce ilk insanımsı canlılar ortaya çıkıyor filan e, konsey bunları izlemeye devam ediyor. Bunları tabii şu anda kabul edilen e, antropolojik ve fiziksel e, rakamlarla diyorum. Bu rakamlar değişiyor bir de hani yaklaşık 14 milyar yıl diyorum aslında o 13.8 milyar yıl aradaki... 0.2 milyar yıl çok büyük bir fark ama işte böyle sayılara vurduğumuzda küçük şeymiş gibi e, söylüyoruz filan. Neyse derken 200 bin yıl kadar önce homo sapiensin ilk e, bireylerini görmeye başlıyor konsey dünya yüzünde. işte derken dil kullanmayı öğreniyorlar. Çok yakın bir zamanda 10 bin yıl kadar önce tarıma geçiyorlar. İşte 5 bin yıl kadar önce yazıyı kullanmaya başlıyorlar. Bilinçli, akıllı bir canlı türü ve bu canlı türü yani homo sapiens yani biz insanlar ortaya çıktıktan sonra müthiş bir nüfus patlaması gerçekleştiriyorlar. Sayıları çok artıyor. Gezegendeki pek çok başka canlı türünün de yok olmasına neden oluyorlar. Zaman açısından bakacak olursak insan türünün ortaya çıkışı yani bütün evrenin tarihini işte 24 saat gibi düşünecek olsak Son saatin son dakikasında göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir zamandan ibaret aslında. Yani biz insanlar çok sonradan gelmiş canlılarız bu gezegene. Şimdi tabii 14 milyar yıl dediğimiz zaman neyi hayal edeceğimizi de pek bilemiyoruz. Çünkü uzun zamanların geçişini hayal etmek zor. Ee, şöyle düşünün, yani işte Covid salgını ortaya çıkalı bir seneyi biraz geçti. Ee, belki bazılarımıza yüzyıllar kadar uzun gelen bir sene oldu bu. Bazen bir saat beklemek bile mesela aylar yıllar gibi geçiyor. Yüzyıl ee, öncesi, işte nedir 1921, oho, yani o zaman yaşayan kimse belki yok bugün ortalıkta. İşte tarihin eskilerinde kalmış bir şey. Bir yıl öncesini düşünelim. 1021 senesi 11. yüzyıl haberimiz bile yok nasıl bir dünya vardı. Biz ama tabii bin yıldan değil 10 bin 100 bin 1 milyon da değil 1 milyar işte yıldan 10 milyar yıldan bahsediyoruz. Dolayısıyla çok büyük bir zaman aralığı e, burada söz konusu. E, şimdi bu gezegeni galaksiyi koruma ve kollama konseyi diyor ki kendi aralarında toplanıp ya bu insan türü çıktı çıkalı aslında işler iyi gitmiyor. Yani bir yandan... İşte, edebiyatı keşfettiler mimariyi keşfettiler binalar yapıyorlar yayılıyorlar dünya yüzüne işte sanat eserleri veriyorlar bilim diye bir şey keşfettiler İyi kötü anlamış durumdalar neyin ne olduğunu çalışıyorlar ediyorlar bu anlamda çok başka hiçbir canlı türünün yapamadığını yapan bir tür haline geldi bu insanlar fakat çok da kibirli bir tür çıktı bu yani kendini çok üstün görüyor mesela ee, çok sonradan gelmiş olduğu halde bir hikayeler uydurmuşlar. Sanıyorlar ki dünya gezegeni kendileri için yaratılmış ve onlar da bütün canlıların hükümdarı falan böyle böyle şeylere inanıyorlar. Ee, ve gidişat da iyi değil. Gezegenin gidişatı da iyi değil aslında. Belki biz bu insanları tümden kaldırsak bu gezegenden gezegen için yani canlıların çeşitliliği ve işte saati için mesela öyle bir nesnel ölçüt kurmaya çalışalım daha iyi olur diye bir karar verir, gal verebilir Galaksi Koruma ve Kollama Konseyi dediğim bu hipotetik e, kurum. Böyle baktığımızda işte türcülükten arınmış bir şekilde bakıyor oluyoruz. Yani insan gözüyle değil, insan merkezli bir şekilde değil. Belki gezegenin sağlığı ya da bütün canlıların e, refahı için e, bakıyoruz. Türcülüğe karşı çıkanlar da genel olarak bu türdik görüşün daha doğru olduğunu savunuyorlar. Bu şekilde belki motive etmek bu yangında bebeği mi kurtarırsın, köpeği mi kurtarırsın filan gibi örneklere göre daha iyi bir giriş olabilir diye düşündüm konuya. Şimdi bu türcülük kelimesi nereden geliyor? 1970'lerde ilk ortaya çıkmış ve genel olarak hayvan hakları konusunda yazan insanlar tarafından geliştirilmiş bir e, terim terimi ortaya koyan kişi değil ama türcülük tartışmasını sürekli gündemde tutan belki en önemli felsefeci Peter Singer isimli, Avustralyalı bir felsefeci. daha 1975'te bu konuyla neredeyse kimselere ilgilenmezken Animal Liberation diye bir kitap yazıyor. Hayvan kurtuluşu ya da hayvan özgürleşmesi. E, ve o gün bugün hayvan haklarını savunan e, ve giderek aslında bu konuyu gündemin merkezine taşımayı başarabilen önemli bir felsefeci. Başka fakat bilim insanları da var türcülüğe karşı olan. Mesela evrimci biyolog Richard Dawkins, türcülüğün Hristiyanlıktan kaynaklanan bir insan kibri neticesinde ortaya çıktığını ve terk edilmesi gerektiğini düşünüyor filan. Fakat bir tersini söyleyenler de var. Cambridge Üniversitesi'nden önemli bir, felsefeci mesela 20. yüzyılın en önemli felsefecilerinden Bernard Williams diyor ki ya bu türcülük meselesini tartışabilen tek tür insanlar yani insanlardan başka hiçbir tür kendi türünün dışındaki türler hakkında kendi türünün dışındaki türleri dert etmiyor onların başına şu mu geliyor bu mu geliyor filan demiyor bir tek biz bunu dert ediyoruz bu kadar dert etmemiz gerekir mi sahiden diye soruyor ee, öte yandan tabii şunu da söylemeliyiz. Başka hiçbir tür, insan dışında hiçbir tür diğer türlerin tamamen yok olmasına ya da gezegenin işte böyle bir krize sürüklenmesine filan e, yol açacak bir şeyler yapma imkanına, kapasitesine sahip değil. Dolayısıyla biz bu imkanlara sahipsek böyle bir e, kapasitemiz varsa e, sorumluluğumuz da aynı ölçüde artıyor. Dolayısıyla türcülük hakkında da elbette e, türcülük konusunun dert etmeliyiz diye düşünüyorum insanlar olarak. Şimdi, Türcülük konusunda, türcülüğü savunanlar da, Türcülüğe karşı çıkanlar da aynı şeyden şikayet ediyorlar. Diyorlar ki burada hayvanlar diyoruz, insanlar diyoruz, bir takım keyfi ayrımlar yapıyoruz, e, temellendiremediğimiz bir takım kategoriler üzerinden işte hipotetik örnekler üretiyoruz. Bunu aslında düzeltmemiz lazım. Şimdi bence doğru. Yani iki tarafın da aslında üstünde anlaştığı tek şey belki bu şikayet ettikleri konu. Evet gerçekten de e, hayvan zihinleri konusunu daha iyi anlamak e, şart. Ben bu serinin ilk programında söylemiştim. 1990'larda benim işte yüksek lisans doktora yaptığım yıllarda felsefe literatüründe e, hayvanlar, hayvan zihinleri iki alanda... E, Söz ediliyordu hayvan zihninden Bir, hayvanlarda işte insan gibi akıl var mı? E yok, o zaman çok önemli değil diye onu bir kenara atıyorlardı. İki, hayvanlarda duyusal bilinç nasıl? İşte bizden çok farklı olabiliyoruz. Dolayısıyla pek de anlayamayız. Belki hiçbir zaman anlayamayız. O da bir kenara atılıyordu. Dolayısıyla böyle kenarda köşede kalmış bir alandı. Fakat yine o ilk programda bahsettiğim gibi hayvanlar dönemeci diye bir dönemeci bir zamanı bir evreye gelip, the animal turn deniyor buna işte son 10-15 yıldır. Hayvanlar ve hayvan hakları ve hayvan zihinleri konusunu çok önem kazanmış durumda. Bu bence iklim aktivistliğiyle ve iklim farkındalığıyla da el ele giden bir durum. Ben çok faydalı buluyorum bunu ve türcülük konusundaki tartışmaları da zenginleştireceğine inanıyorum. Şimdi iki, iki örnek vereyim ee, yani ya akıl ya duysal bilinç üstünden felsefe literatürü ilerliyordu. Türcülük tartışmaları da aslında bazen bu şekilde ilerliyor. Bir tanesi şunu diyebilirsiniz yani peki diyelim bazı türlere öncelik vereceğiz ya da türler arası bir ayrım ya da bir hiyerarşiyi kabul edeceğiz. Bunu akıl üzerinden yapmamız lazım yani akıllı olanlar daha öne geçsin. Hiç haklı olmayan hayvanlara o kadar önem atfetmeyelim mesela. Şimdi burada doğru bir tarafta var fakat sorunlu bir tarafta var. Yani zaten bu türcülük tartışmalarını zor kılan şey böyle iki taraflı olması. Haklı olan tarafı şu. Şimdi diyelim evinizde iki tane kediniz var. Bir tanesi bildiğiniz usul işte kediliğini yapıyor. Diğeri ise mesela evdeki gazetelerin üstüne çıkıp böyle saatlerini geçiriyor sanki gazeteyi okuyormuş falan gibi. Sonra bir gün fark ediyorsunuz ki böyle evdeki mesela üstünde harfler olan blokları dizerek bir şey yazmış kedi. Size işte çok sıkıldım biraz dolaşalım mı diyor falan. Aa inanamıyorsunuz ama giderek anlıyorsunuz ki kedi aslında sizle bir dil kullanarak anlaşabilecek bir akla sahip. Yani işte işinizden geliyorsunuz, nasıl geçti bugün günün diye yazıyor kedi, anlatıyorsunuz anlıyor filan. Şimdi böyle bir durum olsa bu iki kedi arasında bir fark yok, ikisi de aynı şey filan demezsiniz. Yani verdiğiniz değer de değişir, ilişkinizin doğası da değişir filan. Dolayısıyla akıl bu anlamda önemli bir yer tutabilir. Fakat... Yalnız akıllı bir ölçüt olarak kabul ettiğimiz zaman başka sorunlarla karşılaşıyoruz. Yani bu, bunu Peter Singer'ın da mesela e, çok söz ettiği bir şeydir. Zeka özürlü insanları ne yapacağız? Diyelim işte zekası iki yaşında bir çocuğun zekasından ileri gitmeyen zeka özürlü yetişkin bir insan. E, Peter Singer diyor ki öyleyse ama mesela bir de şempanze var. O, o da üç yaşındaki bir çocuk zekasına sahip. E bu işi akıl üstünden yapacaksak. Bu ikisinden birinden vazgeçmemiz gerekiyorsa, insandan, zeka özürlü insandan vazgeçmemiz lazım. Bu da bence kabul edilemeyecek bir görüş. Çünkü tam tersine aslında insan topluluklarında özürlü ve daha çok önem veriyoruz. Ya da daha dikkatle, daha özenle davranıyoruz. Bu da aslında insan topluluklarının bence dayanışmacı, işte e, diğer kamcı dokusunu güçlendiren bir şey. İyi bir şey yani. E, böyle bir hesaplama hesaplamayla işte bunun aklı yetmiyor dolayısıyla e, biz bunu kurban etsek de olur falan diyemeyiz haliyle. E, öbür tarafta yani akıl değil önemli olan aslında acı çekme hissi ya da ızdırap hissedebilme e, duyusu diyenler var. Bunun öncülüğünü yapan 18. yüzyıldan bir İngiliz felsefeci Jeremy Bentham diye bir adam faydacılık diye bir ahlaki görüş savunuyor ben genel olarak faydacılıktan hoşlanmıyorum bu başka bir konu şimdi oraya girmeyeyim ama Jeremy Bentham özellikle zamanına göre çok ilerici bir insan yani laikliği savunuyor kadınlar için eşit hakları savunuyor işte köleliğin kaldırılmasını savunuyor ve hayvan haklarını savunuyor ve diyor ki Sürekli alıntılanan bir cümlesi var. Soru onlar akıl yürütebilir mi değildir? Soru onlar konuşabilir mi değildir? Soru onlar ızdırap çekebilir midir? Diyor hayvanlar için. Yani e, geçen haftaki programda Descartes'in, felsefeci Descartes'in Hayvanlar birer makinedir görüşünden bahsetmiştik. Hayvanlar birer makine ise onlara nasıl davrandığımızın önemi yok diyordu Descartes. da diyor ki Hayvanlar bir yer makine mi değil midir bunu bilmiyoruz. Izdırap çekebiliyorlar mı çekemiyorlar mı ona bakmamız lazım. Çekebiliyorlarsa o zaman onlara karşı ahlaki bir sorumluluğumuz var ona göre davranmalıyız. Yani akıl değil burada acı çekme hissi öne çıkıyor. Fakat burada da mesela şöyle bir sorun var. Acı çekme hissiyle ızdırap hissetme aslında aynı şey değil. Ve acı çekme hissi olmadan bile ızdırabın mümkün olabileceğini görüyoruz. Bir örnek vereyim. Nörolojik bir bozukluktan ötürü acıya karşı doğuştan hassasiyetsiz insanlar var. Buna İngilizce'de congenital insensitivity to pain deniyor. Çok ilginç bir literatür. Hiçbir şekilde acı hissetmiyorlar. Yani elektrik şoku da verseniz, kesseniz, işte iğne batırsanız ellerine falan hiç canları acımıyor. Hissediyorlar bir şey olduğunu ellerini ama canları yani. Şimdi bu insanlar hiç ızdırap çekmiyor mu? Acı çekmiyorlar. Dolayısıyla ızdırap çekmiyorlar diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bir mesela vaka analizi okuyordum. Almanya'daki bir ailenin kızı doğuştan acı çekmeyen bir şekilde doğuyor. Bu Tabii bu tür insanların hayatları çok zor oluyor. Onu da söyleyeyim. Yani işte çocuklar dillerini ısırıyorlar, kopartıyorlar, ellerini yakıyorlar, farkına bile varmıyorlar falan. E, bu, bu kızı bir şekilde ailesi özenli bir şekilde yetiştiriyor ilkokula gittiği zaman fakat e, sınıf arkadaşları işte çocuklukta hep olan bir merak ve zalimlik karışımı bir davranışta birisi duymuş bu acı hissetmiyormuş diye. İşte kızı sürekli iğne batırıyorlar çakılarıyla bacağını çiziyorlar sahiden hissediyor mu hissetmiyor mu falan diye. Kız bundan büyük bir ızırap çekiyor aslında acı duymuyor yani canı yanmıyor ama ızdırap içinde ve okula gitmeyi reddediyor. Ben istemiyorum okula gitmek diyor. İnsanlarla görüşmek istemiyor falan. Dolayısıyla acı çekme hissi olmayan canlılar bile ızdırap çekiyor olabilir. Bunu unutmamamız lazım. ızdırap derken daha geniş anlamda bir, bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi bütün bunları göz önüne aldığımızda fakat şunu demiyoruz. Yani türcülüğe karşı olmak her türlü birbiriyle eşittir, aralarında hiçbir fark yoktur demek anlamına gelmiyor. Hatta türcülüğe karşı olmak, her bu konuda her sorunun cevabına sahip olmak anlamına da gelmiyor. Bence veganlar, vejeteryanlar, hayvan hakları aktivistliği yapan insanlar bu işin teorisini tamamıyla oturtmadan da ahlaki bir tutum ile aslında bu konuda bir inisiyatif alıyorlar. E, bunu kınamamak lazım e, diye düşünüyorum. E, birkaç sene önce e, Harvard Üniversitesi'nde bilim tarihi bölümünde hayvanlar üzerine bir ders açılmıştı. İşte her hafta bir konuk, konuşmacı gelip şeyler anlatıyordu. Orada Earthling Ed diye bir çocuk geldi İngiltere'den bir hafta konuk olarak. Earthling Ademoğlu diye ben onu çevirdim en iyi. İşte böyle vejeteryanlığı savunuyor ve hayvan haklarını savunan bir çocuk. E, Gençten 20'li yaşlarında bir çocuktu, akademisyen birisi değil fakat çok artiküle iyi konuları anlatabilen, çok hakim filan birisiydi. O işte böyle Hayonak Bey üzerine uzun bir konuşma vermişti ve niçin bu tür aktivizmin gerekli olduğunu ve iklim aktivizmiyle de aslında el ele yürüdüğünü anlatmıştı. Burada... Pek çok başka soru da var. Yani türcülüğe karşı çıkanları zorlayacak sorular da var. Mesela bir tanesi hayvan deneyleri konusu. Hayvan deneylerine tümden karşı mı çıkmalıyız? Yoksa belli bir ölçüt oluşturmaya çalışıp bazı deneylere izin verip ya da bazı türlerle deneylere izin verip bazılarına izin vermemeyi mi seçmeliyiz? Şimdi unutmayalım ki genetik bilimleri bu hale getiren en büyük faktör genetik bilimciler ise... İkinci en büyük faktör de genetik bilimcilerin çalıştığı model organizma olan meyve sinekleriydi. Yani meyve sinekleri olmasa genetik bilim, meyve sinekleri bu kadar yüz binlerce meyve kurban edilmese genetik bilim bu hale gelemezdi. Bu hale gelmese bir sene içinde Covid aşısını imkanı yok bulamazdık filan. Şimdi türcülüğe bütünüyle karşıysanız, işte e, meyvesini sinekleri de insanlar kadar değerlidir gibi bir mutlakçı görüşe sahipsiniz. O zaman bütün e, deneylere karşı çıkacaksınız. Öyle değilseniz bir arayolu bulmanız lazım. Söylemeye çalıştığım şey bu. Bu arayolu bulmak da çok kolay değil. E, zamanımız bitti. Şununla bitireyim. Bu Earthling Eds denen çocuğun hep söylediği bir şey var. Çok seviyor bunu. Yorkin Phoenix diye bir sinema aktörü var biliyorsunuz. Hem de hayvan hakları aktivisti. Joaquin Phoenix demiş ki hayvanlara merhametli davranmak sizin insanlığınızı eksiltmez. Hep bunu söylüyor konuşmalarında Örtlinget. Ben hatta bir adım ötesini de söyleyeyim. Bu doğru daha da ötesi hayvanlara merhametsiz davranmak insanlığınızı eksiltir. Bunu da unutmamak lazım. Böyle ara sıra işte haberlerde çıkıyor. Köpek yavrusunun bacağını kesmiş, kedinin kulağını kesmiş, bırakmış sağ sola bir takım hasta ruhlu insanların olmasını doğrusu çok iliktici ve ürkütücü buluyorum. Bu bu nasıl bir ruh halidir? Onu da pek anladığımı söyleyemem. Şu cümleyle bitireyim. Ee, daha biraz daha geniş bir açıdan baktığımızda şunu görüyoruz: Biz bu gezegen üstünde dün yoktuk insan türü olarak, başka canlılar vardı. Yarın olmayabiliriz. Bu anlamda bu gezegenin geçici misafirleriyiz. Sahibi, hükümdarı filan değiliz. Ee, i̇klim aktivistleri hep diyorlar B gezegeni yok diye. Belki galaksinin bir köşesinde dünyaya benzer bir B gezegeni olabilir ama bir B evimiz yok, bizim yok yani. Biz insanların tek evi burası ve işte buraların sahibi biziz istediğimiz yaparız gibi Hezeyanlardan vazgeçip aklımızı başımıza toplamazsak gezegen de elden gidebilir. Tek evimizden de olabiliriz. Bunu 20 yıldır e, Açık Radyo'da her sabah dinliyoruz. Bu konuyu e, bazen yeter artık didirtecek kadar e, tekrar eden e, Ömer Madaya ve Açık Radyo'ya bu anlamda teşekkür borçluyuz. Bu tür bir farkındalık 20 sene önce hiç yoktu. Yani şimdilerde herkes konuşuyor ama. Hiç kimsenin konuşmadığı zamanlarda bile bu açık konuşulan bir şeydi. Bunu da unutmamamız lazım. Bir de başka türleri de beraberinde götürmesini de ilave etmemiz lazım evet. ayrıca. Sadece türün yok olması kendi türü değil. Bütün canlı türlerinin büyük bir kısmını da göçürebilir. Onu da eklememiz lazım. Bilim öyle diyor. Evet. <gülüyor> ben e, bir çağrı ile bitirmek istiyorum. Gelecek hafta destek haftamız. E, Dineci Destek Şenlik Haftası. Dolayısıyla özel bir program yapacağız. E, açık bilinç dinleyicileri eğer kendi isimlerini de söyleyerek kendilerini tanıtmak isterlerse açık bilinç hakkında veya açık radyo hakkında söylemek istedikleri bir yorum, öneri, eleştiri herhangi bir şey ya da bu pandemi süresince radyo hayatlarında nasıl bir rol oynadı? Bunu bir dakikayı aşmayacak bir ses kaydı halinde Açık Bilincin Twitter hesabına e, da paylaşırlarsa veya Açık Bilinç gmail.com adresine yollarlarsa öyle bir e-mail adresimiz var. Ben aylardır bakamadım e, vakitsizlikten ama bakacağım. E, bunları derleyip toplayıp gelecek haftaki programda paylaşalım. Dinleyicilerin de sesi duyulsun istiyoruz. Bu çağrıyı da buradan yaparak bitireyim. Çok teşekkürler. Görüşmek, Görüşmek, üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın.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 Evet bugünkü Açık Gazete'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ömer Madra yola çıkmak durumunda olduğu için kapanışta yer alamadı. Yarın ise tatil 19 Mayıs e, Açık Gazete olmayacak ama özel bir yayınımız olacak. Bunu hatırlatarak e, programı kapayayım. Haares Gazetesi yazarı ve New York Şehir Üniversitesi yani City University of New York'tan tarih bölümü öğretim görevlisi Louis Fisherman ile İsrail-Filistin meselesi üzerine bir e, söyleşi gerçekleştireceğiz. Daha doğrusu kayıttan dinleyeceksiniz ve sonrasında da şarkılara geçeceğiz tabii ki. Ben Özdeş Özbay, Feryal Kabil ile birlikte bu yayını gerçekleştirdik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın.